Evet arkadaşlar siz stüdyodaki seyircilerimiz ve ekran başındaki izleyicilerimiz Hepiniz Maksat Muhabbet Programı'nın 9. bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> arkadaşlar efsane enerjik ve efsane sinerjik çünkü konumdan dolayı Ve efsane ilmi bir konu var arkadaşlar bugün Şöyle bir giriş yapmak istiyorum Genel olarak Kur'an'dan işleyeceğimiz konunun mahiyetine, önemine dikkat çekmek için Arkadaşlar Kur'an'ın Dört temel esası vardır. Bunlardan birincisi tevhid. Ne demek abi? Allah'ın var ve bir olması. Kardeşlerim zaten not alsınlar diye. İkincisi arkadaşlar nöbüvvet. Ne demek? Peygamberlik ispat, peygamberlik delilleri. Arkadaşlar üçüncüsü haşir. Ne demek? Dağılan bir şeyin tekrardan toplanması. Öldükten sonraki diriliş. Yani ahirete iman. Dördüncüsü de arkadaşlar adalet ve ibadet. Adalet ve ibadet Kur'an'ın yalnızca yüzde beşin altısını kapsarken... Haşir meselesi, ahireti olan iman arkadaşlar Kur'an'ın üçte birini kapsıyor. Ve ayetlere genel olarak baktığımız zaman birçok tahşidat yapıldığı en çok yani tekrar tekrar o meseleye atıfta bulunulan en mühim meselelerden bir tanesi arkadaşlar ahiret inancı haşir meselesi. Yani buna dikkat çekmek için mesela... E Yasin Suresi 78. ayetten örnek verebiliriz arkadaşlar. Hani e, orada bir kısım müşrikler Efendimiz e, Aleyhisselatü haşa alay etmek için gelip diyorlar ya hani şu e, çürümüş dağılmış kemikleri kim diriltecek? Şimdi arkadaşlar şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Karşım sözler kitabını bir alabilir miyim ya rica etsem? Arkadaşlar e, Risale-i Nur Küliyatı'nda sözler eserinde 20. sözde Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an'da geçen cüz'i hadiselerin aslında umum asırlardaki bütün asırlardaki bütün tabakatı beşerin hepsine bir külli ders olduğunu anlatıyor. Yani mesela Kur'an'da Musa Aleyhisselam'ın asasıyla taşa vurup 12 yerden su akıtma olayı geçiyor. Yani bir tane zatın Hz. Musa Aleyhisselam'ın başından geçen cüz'i bir olay veya Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın bedeninin hastalıklarla işte kavruluyor olması, hastalıklara giriftar olması veya Yunus Aleyhisselam'ı balığı yutma hadisesi gibi bir kişinin başından geçen veya bir grup insanın başından geçen cüz'i bir hadisenin Kur'an'da yer almasının hikmetlerini üstada soruyorlar. Üstad diyor ki bu bütün cüz'i hadiselerin hepsinin bütün asırlardaki bütün insanlara bakar bir yüzü, bakar bir gözü vardır diyor. Yani bütün o cüz'i hadiselerin arkasında külli bir ders vardır diyor. Bu Yasin suresi 78. ayette de Cenab-ı Hak bir tane müşriğin sözünü, hakaretini, alayvari konuşmasını Kur'an-ı Kerim'ine, mütekellime ezelinin Kur'an'ına koyuyor, ayet olarak bize indiriyor. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi tanıyarak biliyor ki ahirete iman noktasında biz de o müşriğin söylediği sözleri nefsimizden ve şeytanımızdan işiteceğiz. Biz de bir nevi şeytanımızla nefsimizle aynı münazaraya giriftar olacağız. O müşrikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o bir nevi işte o cüzi hadiseyle ayette geçen o kıssası gibi. Ne oluyor arkadaşlar? Bu zamanda biz o sözü daha söylemeden Cenab-ı Hak ileride o sözü söyleyince cevabımızı alalım diye söylemiş bir sözü alıyor ve Kur'anla koyuyor. Diyor ki şu kurumuş kemikleri kim diriltecek? Yani haşir meselesini aklıma idrak edeceğim mantıki tarzda bana izah et diye bir nevi meydan okuyarak böyle bir olay geçiyor başlarından. Bu kadar önemli bir mesele ve daha bunun gibi Rum suresi 50. ayette vesaire birçok ayette arkadaşlar tahşidat yapılan bir mesele. Haşir meselesi. Bu da Yasin Suresi 78. ayet olayına da zaten ayrıntılı bir şekilde gireceğiz. Şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Bugün gerçekten o kadar ilmi, o kadar derin ve o kadar eğlenceli bir ders olacak ki inşallah. Çünkü e, çok derin bir mesele. Şöyle anlatmak istiyorum. i̇bn Sina'dan örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Bundan ortalama 800 küsur sene önce yaşamış El-Kaun'un Fit tıp adında bir eser yazmış arkadaşlar tıp alanında. Bakın aradan 800 küsur sene geçmiş. Hala yurt dışında tıp okullarında Avrupa'da kabul görüp Öğrencilere okutulan bir kitap. Daha üzerine 800 senede o alanda eser yazılamamış. El-Kanun Fitlip adında kitabı okuluyor. Ve bu i̇bn Sina öyle bir zekaya, öyle bir hafızaya ve öyle bir akla sahip, öyle bir deha ki arkadaşlar. Şöyle bir sözünü rivayet edeyim size. Kendi sözünü naklediliyor. Hani yani Ahmet senin benim gibi böyle küçük bir kütüphanesi yok. Devasa bir kütüphanesi var. Diyor ki yanan bütün kütüphanemi tekrardan hafızamdan yazabilirim diyen bir hafıza, bir zeka, bir deha düşünün arkadaşlar. Bu zata zamanındaki insanlar geliyorlar ve soruyorlar. Diyorlar ki ya i̇bn Sina bize ahireti bildir. Bize haşri bildir. O gideceğimiz yeri bildir. Buna dair evet kalbimiz tatmin. Buna dair nakiller gelmiş, ayetler var, hadisler var vesaire. Fakat bizim aklımız da tatmin olmak istiyor. Akıl da payını hissediyor soru soruyorlar. i̇bn Sina'nın cevabını arkadaşlar sözler eserinden 10. sözden. Haşir Risalesi'ni okuyacağım. i̇bn Sina gibi bir dahi hikmet demiş iman ederiz. Yani ahirete, haşrin varlığına iman ederiz. Fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmişler. Hatta diyor hem bütün ulemayı İslam bu zamana kadar gelen bütün İslam alimleri haşir bir meselenin nakliyedir. Bir nakil meselesidir. Delili nakildir. Akıl ile ona gidilmez diye müttefikan Hükmettikleri halde yani bütün İslam alimlerinin bu konuda ittifak ederek bu nakli bir meseledir, akli bir mesele değildir. Akıl bunda yol gidemez dedikleri bir de, eğer iyice notlarınızı alarak çayınızı demleyip bizi böyle güzelce dinlerseniz arkadaşlar emin olun 7'den 70'e yani bu sınıf da gözetmiyor. Yani e, her sınıf insanın anlayabileceği tarzda mesela işte köydeki bir çiftçi amcamında şu anda işte ilahiyatta bir profesör adamında dinleyince 7 yaşından 70 yaşında herkesin anlayabileceği tarzda çok basit herkesin güzelce not alıp anlayabileceği tarzda çok güzel örnekler ve izahlarla olayı anlatmaya çalışacağız. Delilleri sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben daha fazla uzatmadan konuğum Mehmet Avcı'yı davet ediyorum. Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> corona evet, biz koronavirüs. Yani, evet. Yani buldum aslında çözümü. Gül suyuyla geldim. Gerçekten. Bunu dökünce mesela şiş olmuyor. Virüs gelmiyor. Bak tut. Hemen abi. Geçen hafta kardeşler çok sene sene dökün mü? Şifa oldu, biliyor musun? Gerçekten Geçen yapmadım. hafta izlediniz mi? E. Nasıl e. döküyordum? Ya evet abi. evet. Üstünüze <gülüyor> dökmeyeceğim. Evet arkadaşlar Gülsü'nüz çok miyiz. meşhur. Esed Bey. Hakiki ya. Hakiki İsparta. Buyurun hocam. <gülüyor> evet. Fatihim. Evet Mehmet Bey. Buyurun lütfen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur abi. Oturayım mı hocam? Buyur istedim. <gülüyor> Bugün abi dediğim gibi konu çok mühim, çok derin. Aslında senin de aşina olduğun bir konu çünkü seminerlerde bunu çok çok işlediniz. Evet. ...Türkiye'nin bir yerinde, birçok yerinde... Yine ikimiz gitmiştik elhamdülillah. Aynen. Elhamdülüyoruz. Elhamdülüyoruz. bu konuyu orada yüzlerce kardeşimle görüştüm, yani farklı farklı okullarda yüzlerce kardeşimle görüştün. Silahımı alayım. Biz de aynen biz de dedik ki abi <gülüyor> bununla ilgili e, bu konuyu cevaplarını almamız için zorlasak zorlasak Mehmet abi'yi zorlarız. Allah razı olsun. Ve kardeşlerim siz de haşirle ilgili aklınızda takılan ahiret inancıyla ilgili aklınızda takılan sorularınız varsa şimdiden zihninizde hazırlayın. <gülüyor> Birazdan Mehmet abiye soracağız. Mehmet abi ses kayıt cihazında şeyi bırakabilirsen. Pardon. Söylemişler. Yeni unuttum bak hocam. Bunu böyle kenara bırakacak. Yoksa masaya mı? Aynen. Bir... Şu masaya doğru şöyle bıraksam bırakır. olur mu? Olur mu Reci Olmaz. Ses geliyormuş. Uzun mu peki geliyormuş. kardeşim? Ama ben... Böyle <gülüyor> şöyle <gülüyor> evet. zor işleri beni. Koymayın babacığım bak. Nasıl olacak şimdi? <gülüyor> koy koy yanına koy. Tamam, <gülüyor> tamam şöyle koyayım. Mehmet beyin oradan oraya ulaştığım. Sıkıntı yolaşacak. olur mu hocam ses? Temas, etmez. Bakalım Temas etmeyeceğim. Bakalım iki yerde zaten... Ee, Serkan abi yorum Hayır. yazar. Ses gitti ses, ses arkadaşlar. Gidelim. Arkadaşlar ses gidelim. giderse uyarsınlar tabii evet, ki. Biz de burada inşallah sesi düzeltmeye çalışırız değil mi arkadaşlar? İyi evet. Var. Mehmet abi. <gülüyor> temelden başlamak istiyorum hazırsan. Hemen başlayalım mı? Yo tamam. Ne demek istersen <gülüyor> abi. Gül Buyur. suyu. Abi neden bununla bir giriş yapmasın? Ya biz bunlar? geçen hafta arkadaşlar çok bunu gerçekten sordular. Ben dedim ki. Çekiliş yapayım. Allah Allah. <gülüyor> bunu göndereyim kardeşlere. Gerçekten çok istediler gül suyunu. Ben de. O zaman şöyle bir şey yapalım. Fikrim var. Bilmiyorum tamam. nasıl yapacaksın da. Şöyle bir fikrim var abi. Arkadaşlar. E, hashtag maksat muhabbet. Aynen. Değil, hashtag ile. Arkadaşlar hakiki onu söyleyeyim yani. Öyle hakiki bir gül suyu değil yani öyle su. Tamam. Su değil yani yüzde seksen. Hashtag maksat muhabbetle arkadaşlar. Bu akşamki yapacağımız derste e, notlarınızı güzelce alıp onun fotoğrafını çekip. Maksat e, 114 Instagram. Maksat Bursa 114 Instagram kalanı arkadaşlar. Çektiğiniz Etiketlersen... fotoğraf Aynen notlarınızı atarak etiketlerseniz arkadaşlar. O atan kardeşlerim arasında çekiliş yaparak onlardan ya birine gül suyunu yedim, hatıra olarak alsın. Araba gönderiyor, biz gül suyunu gönderiz. Bizdeki abi ya. imkanlar böyle. Abi, Arkadaşlar fakiriz böyle. yapacak bir şey yok, imkanlarımızı kullanarak size fayda sağlamaya çalışıyoruz. Senin abi e, Instagram kanalından gül suyunu atarız. Aynen, orada artık Oradan kimin noto karşımıza bunu göndereceğiz. Ona. Aynen, kimin orada aldığını kargo notlar... benden, ücret benden, ücretsiz kargoyla. Evet, yani kitap da koyanız. Arkadaşlar yani nereden kitap da koyacağız bu? Bu fırsat kaçmaz, ben size diyeyim hani not alacaksanız kardeşlerim evet. için. Gül suyunu yolluyoruz inşallah evet. Tamam. Evet. Başka demek şey ya? ahiretin ispatını yapmayalım. kolay da yaparsam. Yaparsak artık, artık ortada karışır. Olay gitmiştir orada. <gülüyor> abi ilk başta o zaman kardeşlerim evet. tekrardan rahatça not diye biz hep şöyle bir giriş yapıyoruz. İşte e, dersimiz namazsa ilk başta rahatça otalsınlar diye namaz nedir? Hastalık hastalık nedir? Vesvese nedir? Vesvese nedir? Gibi. Abi bugün konumuz ahiret inancı, haşir meselesi. İlk önce şunu sormak istiyorum abi. Ahiret nedir? Fatih ahiret hesaplaşma yeri diyelim. Yani bütün alimlerin görüşü ahiret yurdu hesaplaşma yurdu diye geçer. Hı. Haşir ise orada yeri, hatta kendi yani ağzımıza da böyle alışkanlık meydanı. olmuştur. Haşir meydanı. meydanı evet. Yani toplanma merkezi diyebiliriz. Orada insanlar toplanacak. Cenab-ı Hak orada Hı. itaat edenlere mükafat, itaat etmeyenlere mücazat verecek. Aynen. Öyle diyelim. Lugat'ta da şu tarzda geçiyor zaten abi. Ahiret dünyadan sonra, kıyametin koptuğundan sonra var olacak olan, yaratılacak olan alem. alem. Haşir de dağılan bir şeyin toplanması tarzında Aynen öyle. Tekrardan bu tarzda. Yani meal kısmı böyle geçiyor. Bu Aynı, terimi. Aynen, aynen. Sen anlattın detaylı olanı. Aynen. Abi. Hazır mısın? Hazırım hocam. Rahat mısın bak güzel. Çok zor sorular soruyorsunuz ama inşallah. Abi, soru emin ol bak şu soru bu zamana kadar ne kadar şu izleyen kardeşim varsa <gülüyor> Hep hepsinin aklına, aklına geldiği bir soru. Hepsinin yani diyeceksiniz ki evet bu soru işte çok karşılaştığım, çok bana da gelen bir soru. Abi en temel soru. Ahiret var <gülüyor> bak, var Bak Bak ahiret var var diyorsunuz, haşir var var diyorsunuz ben de var diyorum da. Abi, gidip de gelen mi var ya? Delilin mi? Sen cevapla. <gülüyor> Hiç böyle düşünmemiştim. <gülüyor> Arkadaşlar, bence gidip gelen var. Allah Allah. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> hadi, ya. <gülüyor> hadi ya gidip gelen mi var dersek biliyorsunuz Resul-i Ekrem Vesselam... ...miraca çıkarak aslında evet. ahiret yurduna gidip gelmiştir. Şimdi biz evet. e, aslında gidip gelen var mı diye sorusun cevabını... 124 bin tane peygamber... Değil mi? Hüccetler ile, evet. deliller ile hatta suhuflar ile evet. ahiretin var olduğunu bize söylemişler. Evet. Bunun en kat'i delilini Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam miraca çıkarak Cenab-ı görüşerek bize beş vakit evet. namazla birlikte deliller ile hatta hadis-i şeriflerde Buhari'de evet. 15 sayfaya kadar bu miraç meselesi anlatılır. Her bir katta neler görmüştür, gelirken hangi peygamberlerle görüşmüştür diye Resul-i Ekrem Vesselam bize nakil etmiştir. O yüzden gidip gelen var. Şimdi şöyle söyleyeyim Fatih. Yani bunun en büyük ispatı nasıl? Mesela Fatih bir örnek vereceğim. Arkadaşlar da bu örneği e, dinlerseler daha çok iyi anlarlar. Hayır. Mesela Fatih yolda kavşakta bir kazı olmuş. Biri gelse içeri girse kapıya vursa dese ki arkadaşlar orada bir kazı oluşmuş. Deriz ki lan bu adam yalancı olabilir. Belki doğru söylemeyebilir. İhtimal, i̇htimal çok böyle vermeyiz. İkinci biri girse, aynı şeyden bahsetse. Deriz ki lan hadi bunda bir şey var. bizi Biri şakam yapıyor. Üç, dört, beş, altı, yedi. Yani sürekli insanlar gelip bize dese ki arkadaşlar... O yolun kenarında bir kaza var. Otomatik olarak biz deriz ki ya bir çıkıp bakalım gerçekten bir yani, kaza mı oluşmuş. Artıyor. E şimdi aynı bunun gibi 124 bin peygamber her biri o kazadan yani ahiret günden bahsetmişler ve insanlar bu dünyada öldükten sonra o meydana toplanacak. Dediğim gibi bir hesaplaşma olacak yani. O yüzden biz o delillere bakarak, şimdi Rasulullah'a dediğin gibi yani İbn Sina'nın dahi zorlandığı bir meseleyi Üstad zettleri öyle bir iddia etmiş ki. Doğru mu? İki kere iki dört eder derecesinde ve kat iyi bir şekilde ispat etmezsem gelin diyor parmağınızı gözüme sokun. Böyle bir dava yani bir iddiasında. Bu abi o dediğin bence şu anki delil aslında o kadar büyük bir delil Yersen arkadaşlar hani böyle e, bu delili böyle biraz detaylı olarak böyle kendi içinizde düşünüp böyle tefekkür ederseniz. E, bu şöyle bir delil. Mesela abi şöyle düşünün hani incecik ipler birleşse birleşse birleşse böyle bir araya gelse hani halat hükmüne gelir. Yani küçücük bir ipi mesela böyle çeksen hemen kopartırsın da o iplerin birleşmesiyle kalın bir halat oluşur. O halatı gemiler bile koparamıyor. Gemilere o büyük halatlar atıyorlar mesela. Çünkü artık böyle kalınlaşmaya başladı. Olay. bu dediğin örnekte de abi dünyada hiç yalan söylememiş olan peygamberler. Evet. Hani bulunduğu tarihlerde hayatlarında yok ha. yani öyle yani, söyleyeyim. aynen ya dünyaya gelip de tek yalan söylememiş insanların hepsinin aynı noktaya parmak bassın düşün. Ne Şimdi, kadar kuvvetli bir delil aslında ya. Yani. Burada muhteşem bir delil var. Üstad Ayetül Kübra Risalesi'nde hani bilim insanlarına insanlara inanıyorlar dinden çıkarak. Halbuki Üstad Hazretleri onların diyor tezlerinde hep böyle bir şey var. Yani birisi işte maymundan der, birisi başka bir şey der. Yani onların kendi hayatlarında da sunduğu tezlerde bir şey var. Ayrışma var birbirlerinin tezlerini çürütmeye başlıyorlar. Ama peygamberlere bakıyorsun, asfiyalara bakıyorsun hiçbir birinin davasını el atmıyor, çürütmüyor. Herkes Destek bir Allah'tan, diyor. bir peygamberden, bir kitaptan, bir ahiretten bahsediyor. Birbirini destekleyerek. Şimdi ben bakıyorum mesela bana en çok bu delil olmuştu aslında. Diyorum ki ya bu kadar insanlar, yani bu peygamberler, asfiyalar ve evliyalar o kadar hüccetlerle, şuhut ile yakın bir şekilde öyle bir deliller ile geliyorlar ki biz insanlara anlatıyorlar ki ya diyorum ki şimdi bilim insanları kendi aralarında çatışırken benim peygamberim benim peygamberlerim kendi aralarına çatışmıyorlar. Her biri aynı şeyden bahsediyor. Demek ki İslamiyet'e hizmet eden o peygamberlerin hayatlarında yalan yok. Her biri aynı şekilde özet veriyor Fatih. Bu aslında yani insan kendine şunu sorması lazım. Yalan söyleyen bilim insanları, yalan söylemeyen peygamber. Evet. Hangisi benim mahkememde avukat olması lazım? Yani, Öründe bir defa ağzına yalan ya Düşünsenize bir avukat tutuyorsun bu avukat yalancı. Nasıl mahkemeni savunacak? Yani. E şimdi bir peygamber var elhamdülillah. Hayatıyla, duruşuyla, yaşayışıyla bize Muhammedül Emin lakabını verdirtmiş. Evet. Salat ve selam olsun Resulullah'a diyelim. Evet. Aslında ahiretin e, çok büyük faydalarından bir tanesi de yine resul Ekrem Aleyhisselam'dır. Üstad diyor onun duasıyla ahiret yurdu açılmıştır. Evet. Onun bir tek duası. Evet. Hatta biz haçirisi şeyde e, yemek duasında ne yapıyoruz? Ey bizim nimetlere perverden sultanımız bize gösterdiğin numunelerin gölgelinin asıllarının menballarını göster. Bu dünyada o menballar geçici, fani oluyor. Bir elma yiyorsun gidiyor. Bahar bir yenisi veriyor o da gidiyor. Ama ahiret yurdu bizim asıl en büyük mesleğimiz Hı. ve en çok istediğimiz yer. Hı. O yüzden inşallah Cenab-ı orada baki bir Hı. surette bize verilecek. Şimdi Fatih sen şey söyledin, işte <gülüyor> Kur'an dört tane unsur temel üzerine Aynen. el almıştır zaten şeylerini. Tevhid, ibadet, haşir ve adalet ve nubuvet Yani dört tane temel üzerine gitmiş. Şimdi mesela ben hep kendime soruyordum. Hatta bir seminerde kardeşlerle görüşürken de şunu diyorduk. Ya kardeşim biz Müslümanız değil mi? Evet. İmanın şartlarından bir tanesi ne kardeşler? <gülüyor> ahiret gününe iman etmek değil mi? Sonuçta biz imanın şartlarını sayarken ahiret günü de bunun için geçiyor. Evet. Peki biri gelip sana dese ki arkadaş sen ahiret gününe iman ediyorsun. Hı hı. Gerçekten ahiret gününe iman ettiğin gibi bize anlatabilir misin? Hı hı. Bize açıklayabilir misin? misin? İspat evet. edebilir misin? Bu mesele Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a bakın çok güzel bir hadis-i şerif bize nakledilen. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Übey bin Halef ile bir grup müşrik topluluğu Resul-i Ekrem ve vesselam'ın yanına geldiler. Evet. Dediler ki <gülüyor> Muhammed... Allah'ın ölüleri dirilteceğini söylüyor. Bu konu, bu konuyu onunla tartışacağım der. Ve çürümüş bir kemik alarak aşağılayıcı bir taze Resulü Ekrem Aleyhisselatü etrafını çeviriyorlar. Diyorlar ki, elindeki kemiği ufalar ve dökülen tozları göstererek alayıcı bir tavırla der ki Fatih, bunları tekrar kim diriltecek? Resulü Ekrem Aleyhisselatü etrafını çeviriyorlar. Alayıcı bir şekilde Allah Resulü Sallallahu Aleyhisselatü ve Vesselam'ı dalga geçmeye başlıyorlar. Sonra bu ayetler iniyor Niye ya Yasin Suresindeki ayetler. İnsan... Kendisini bir nütveden yarattığımızı görmez mi? Aslında burada Cenab-ı Hak bizim ilk yaratılışımıza geleceğiz zaten anlatıyor. Bir atıfta bulunuyor. İnsan kendisini bir nütveden yarattığımızı görmez mi? Şimdi o açıktan açığa bize düşman kesiliyor. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Ve Cenab-ı Hak diyor ki de ki ya Muhammed kim onları ilk başta yaratmış ise o diriltecek Allah burada bir atıfta bulunuyor. Fazet diyor ki ilk yaratılışınız ikinci yaratılışınızdan daha zor. Tabii ki de ben burada temsil manası Allah tabii ki de zor bir şey değil. Allah ya, sonsuz kuvvet, yani, kudret. Kun fe kuna malik bir zat diyelim. Yani ol deyince olu verir. Biz iman etmişiz buna. Zaten bahar mevsiminde biz bunu apacık görüyoruz. Şimdi üstad hazretleri bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Ona bakalım. Sonra konumuza yavaş yavaş girelim. Tamam. Olur mu kardeşim? Mesnevi-i Nur'de üstad hazretleri çok güzel bir konuya ele almış. Diyor ki ey esbab perest insan. Su da var mı ya da su ağzın biraz kurudu da Evet. Alalım bir oradan. su alayım size tamam. zahmet arkadaşlar. Ey esbab perest insan. Ey sebeplere tapan insan. Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yani bir sarayı düşünün arkadaşlar. Acip bir eşi benzeri olmayan bir saray yapılmasını görsen. Onun binasına sarf edilen cevherlerin bir kısmı Çin'de bulunuyor. Diğer bir kısmı Endülüs'te. Hı hı. Bir kısmı Yemen'de. Bir kısmı Sibirya'dan. Başka yerde bulunmuyor. Yani bu dört tane ülkeden bu sarayın yapılması tamam. için çimentosudur, taşıdır, toprağıdır Mücevherli. oradan gelmesi lazım ki o saray yapılsın. İşte binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp ve cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celbolunup yapıldığını görsen hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta buraları açacağız. bütün küreye arıza hükmeden bir hakim müczekar olmasın. Şimdi bir bina yapılacak bir saray yapılacak aç, aç, açma niyetiyle söylüyorum. Fı Ahmet. Bu, binayın, bu binanın hayatına işte o taştır, toprağıdır, çimentosudur. Sadece o dört tane ülkede bulunuyor Fatih. Tamam. Şimdi gel. Üstad diyor ki insan bir saraydır. Acip bir saray. Eşi benzeri olmayan bir varlık. Latifeleriyle, değil mi? maddeleriyle. İnsanın hayatına lazım olan maddeler, elementler dediğimiz unsurlar insanın vücuduna derci ediliyor. Mesela Fatih üreme dediğimiz bir sistem var değil mi insanların? Evet. Hazreti Adem'den günümüze kadar gelen bir üreme sistemi var. Çoğalma dediğimiz bir mesele var. Şimdi Fatih çoğalmak için biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın iki tane yaratılışı var. Biri. İbda biri inşa. İbda ahiret yurdunda inşa dünyada. Yani var olan şeyleri Cenab-ı etraftaki unsurları toplar. İnsanın bedene derceler. Mesela C vitaminidir. İşte mesela ne yapıyorsun? Antalya'da portakal meşhurdu değil mi? C vitamin insanın ee, Beden. bedenine lazım. Geliyor onu yiyorsun. İşte Almanya'daki amcan çikolata getiriyor. Meşhurdu mesela onu yiyorsun. Aynen. İşte annen farklı farklı elementlerde şey maddelerden rızıklarını yiyor. Sonra Fatih biyolojik olarak spermler oluşuyor. O üreme deposunda bir dişe naklediliyor ve insan oluşmaya başlıyor. Hmm. Şimdi gelmem. İnsana bu kadar uzaklardan kilometrelerce maddeler geliyor, insana musahar oluyor. İşte bahar mevsiminde insana bir elmanın verilmesi gibi, İşte bir çikolatanın verilmesi gibi. Herkese bir sürü rızıklar hmm. insanın bedenine giriyor ve Cenab-ı Hak diyor ki, insanın ilk yaratılışı daha zor. Evet. Aklını kullan. Az Ay önce ayeti okuduk ya. Bak dedi şu sarayı yapan cene bak her bir unsuru kilometrelerce uzaklıkta insana musahar ediyor ve insan onu yedikten sonra dişiye naklediyor ve çocuk oluyor. E şimdi ben soruyorum arkadaşlar ilk yaratılış mı daha kolay yoksa ikinci yaratılış mı? İlk yaratılış daha zor ikincisi daha kolay yani mesela şu tableti yapmak ilk başta değil mi mühendislik lazım evet. işte fabrikası lazım sıfırdan, sıfırdan işte yazılımı lazım hakeza şimdi bunu ilk baş yaratılışı zor değil mi? Yaptıktan Ama bunu yaptıktan sonra şey, fabrikaya koyuyor tak tak tak ürünü evet. çıkar. Şimdi Allah da diyor ki ilk yaratılışına bak o zor. İkinci yaratılış daha basit ve Allah bunu yapıyorsa elbette onu da muhteşem bir şekilde yapabilir diyor. Ya bu efsane mi mantık abi ya? aslında Kur'an'ın sunduğu çok yüksek bir delil yani acayip hakikat diyor ki zor bir şey yapan kolayı hayda haydi, haydi yapar. Yani düşünsene halterci bir adam evet. 500 kilo halitleri rahatça kaldırabilen bir adam yani şu 200 gram bardağı kaldıramazsın denilir mi? Aynı absürbette Sübhanallah. Çok güzel Elhamdülillah. Ya. İşte ufak bir yer var orayı da okuyayım. Sonra diğer dersimize devam edelim. İşte ey kendini insan zanneden insan. Madem mahiyetin böyledir. Yaratılışın böyledir. İnşam böyledir. Seni yapan ancak o zat olabilir ki. Dünya ve ahiret bir menzil. Yani hem dünyayı yapabilir. Hem ahiret yurdunu yapabilir. Arz ve sema. Gökyüzü ve yeryüzü birer sahife. Ezel ve ebed. Dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Öyleyse insanın mabudu. Melci ve halaskar yani dayanak noktası arz ve semaya hükmeder dünya ve ukba dizginliklerine maliktir. Yani bana hı hı hı. ahireti verecek bir zatın hem kalbimi işitmesi lazım hem atomlarımı idare etmesi lazım. Hem yeryüzündeki bütün varlıkları idare eden bir zat olması lazım ki hatta gökyüzündeki bütün gezegenleri idare edecek bir zat olması lazım ki ahiret yurdunu bana versin. Çünkü dışarıdaki gezegenleri dünya cihetiyle baktığımız zaman o gezegenlerden biri, o taşlardan birisini koruyacak biri lazım. İşte Cenab-ı Hak o evet, taşlardan evet. dahi bizi koruyor. Ve diyorsun ki yani kainatı tesbih tanesi gibi çeviren bir zat elbette öldükten sonra diriltip haşir meydana bizi muhakemede hesaba çekebilir diyoruz. Birinci örneğimiz bu. Evet, tamam. Evet şimdi zaten e, bizim e, kullandığımız cenab bakın esma ve sıfatları var sonuçta biz bizzattan eğer ahiret yurdunu istiyorsak onun zat ve sıfatlarına bakmamız lazım mesela Fatih. Şimdi e, El Hakim arkadaşlar not alabilirler. E ben şey, başlıkları e, söyleyeyim. Allah'ın Allah esmalarından abi ispat tabii, bir tersine herhalde. Ya şimdi ben mesela Fatih kimdir sorusunu sorduğum zaman Fatih'in isim ve sıfatlarını bildiğim zaman tabii, daha çok aklıma özellikleri özelliklerinden gidersin. Bu ya şimdi, mesela, Fatih ya şimdi mesela Ronaldo aklıma ne geliyor? Hı. İyi top oynayan bir futbolcu. Evet da aklımıza var. işte bir doktoru Aynen. konuştuğumuz zaman iyi bir kalp cerrahisi diyebiliyoruz yani onun sıfatları Hı -hı. aslında o işi yapacak ...basit bir şekilde yapacak ha. bir sıfat olduğunu gösteriyor. Bu aslında çok basit bir mantık abi. Hani e, Ortada bir fiil var, bir işi varsa... Evet. ...bu işi yapabilecek potansiyel kuvvetin... ...o işi yapacağımız failde özellikleri... ...karşılmaması lazım. Yani mesela işte... ...buradan ağır bir yük kaldırıldıysa... ...bunu kaldıran Ahmet diyorsak... ...Ahmet'in özelliklerine baktığımızda... ...Ahmet de işte kaslı olması lazım, güçlü olması lazım gibi... ...Ahmet'in özelliklenebilirsek bu fiiliyatı, bu yapabiliri... ...kafamızda çok rahat oturtturabiliriz zaten. Şunu söylemek istiyorum ben. Allah'ın esmalarından ispat yapacak. Ispat yapacak. O ispada girmeden önce, abi peygamber efendimiz peygamberlerden girdik ki örneğin örneğin. Peygamber efendimizlerden bir örnek vermek istiyorum. Tabii. E, şu da ablasına çok büyük bir delil, yani peygamberlerden gelen aklıma geldi. Mesela abi hani dedin ya e, ahiret onun duasıyla oldu diye. Evet. Bu aslında efsane bir ispat. Onu detaylı açmadık da. Yani şöyle düşünsen abi. E, hani biz burada dua bahsini uzun uzun işlemiştik. Dua bahsine girmek istemiyorum da. E, maksat 114 akademik kanalımızdan arkadaşlarımız oraya bakabilir. Evet. E, Salih ben Serkan abi de dua bahsini işlemiştik abi. Dua üstünde işte mertebelerini, farklılıklarını işlemiştik. Abi insanda ızdırarı dua bütün mevcudatta. ızdırarı diyor dua diye bir ihtiyaç lisanıyla yapılan bir dua var abi. Mesela Cenab-ı abi sivrisineğin. İhtiyaç lisanıyla yaptığı, ihtiyacı fıtri lisanla yaptığı o duayı kabul ederek ona gerekli donanımı onun bedenine, vücuduna ve onun gerekli olan rızkını kainata bırakıyor. Yani Cenab-ı Hak bir e, sivri bile duasını işiterek ne yapıyor abi? Onun rızkını yapıyor ve onun bedenindeki gerekli donanımı teşhisatı ona sağlıyor. Evet. Yani bir nevi sineğin duasını kabul eden bir Allah'tan konuşuyoruz. Şimdi kainatı onun için yarattığı bir tane zat olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu zatın en büyük duası ahiret olacak. Sivrisineğin en basit bir canlının bir duasını kabul yani. eden, duyan, işiten bir zat. Elbette, en evet, büyük kainat onun için yarattığı zatın en büyük duasını, en küllü duasını ve diğer 124 bin peygamberin de onun duasına amin diyerek teşrik ettikleri, teşrif ettikleri o duayı kabul etmeyecek mi? Yani, yani Üstad diye bir nevi sivrisineğin vızıltısını duyacak da Gökyüzünün gök gürültülerini, gürültülerini dinlemeyecek. dinlemeyecek, şimşekleri dinlemeyecek, kabul etmeyecek haşa. Böyle bir Hı -hı. şey olabilir mi? Bir örnek daha söylemek istiyorum abi. Efendimiz sallallahu aleyhi üzerinden olduğu için esmalara geçmeden önce. Abi Efendimizin hayatına da bakacak olursak. Şimdi sen mesela Siyer'de daha detaylı araştırdığın için. Abi baktığın zaman Efendimiz sallallahu evet. ve ortalama 63 yıllık bir hayat var. Bu 63 yıllık abi hayatında daha çok küçük yaşlarda babasını vefat ediyor doğmadan evet. zaten. Doğduktan sonra gene küçük yaşlarda abi annesini vefat, ed annesi vefat ediyor, annesini kaybediyor. Ondan sonra işte amcasının dedesinin yanında yaşamaya başlıyor vesaire. Ondan sonra abi ilerliyor yani. Baktığın zaman işte 40 yaşında artık tebliğe başlıyor, peygamberlik geliyor vesaire. Abi sürekli zorlu, sıkıntılı, yetim bir şekilde bütün dünyanın ona karşı çıktığı, bütün işte müşriklerin ona düşman belli değil, ona işkenceler yaptıkları, taarruz yaptıkları, boykot yaptıkları bir dönemde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abi 63 sene yani bir nevi kendi lisanımla söyleyecek olursam 63 sene abi gün yüzü görmemiş bize evet. Bak 63 sene rahatça gün yüzü görmemiş. Zat biliyoruz ya hasırda yatıyor. Mekke'ye dönüyor fethediyor abi. Kovulduğu yerden dönüyor. icat ettiği yeri dönüyor fethediyor. Medine'ye gidiyor tekrardan hasırlı yatağında. 1 artı 1 evinde yatmaya devam ediyor hasır üzerine mesela. Abi yani 63 sene bir nevi rahat içinde gün yüzü görmemiş bizzat zat abi. Bu zat bir kenarda, yani Cenab-ı Hak onu dünyaya getirecek, kainatı onun için yarattığı zat dünyaya getirecek. 63 sene sıkıntılara, böyle musibetlere, zorluklara giriftar edecek vefat edecek abi, toprak altına koyacak. Unutacak. Bir de Ebu Hapak unutacak, <gülüyor> bir de tam tersi, bir de Ebu Cehil'ler gelecek abi. 60-70 sene her türlü lezzeti tatacaklar, her türlü zevki tatacaklar. Kainat onun yüzüstü, yüzüstü hürmetine yaratılan zata eziyet edecekler, işkence edecekler. O da keyfiyle gidecek, o da toprak altına koyacak, kalacak. Böyle bir adalet olabilir mi ya? Böyle bir zat böyle bir olaya müsaade eder mi ya? Elbette. O de, yüzden de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saati hayatını işecek Cenab-ı Hakk'ın esmalarına yapmasak bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam direkt kendisi bizzat ahiretin varlar. En büyük en Allah Allah. Hatta Fatih çok güzel bir şimdi resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a neden salat ve selam getiriyoruz diye bir başlık evet. konuşmuştuk. Şimdi mesela benim en çok böyle işte resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmemi ve en çok ona bir muhabbet beslemi sahiplerinden bir tanesi tabii ki de ahiret yurdu. İkincisi yine ahiret yurdu. Neden? Şimdi mesela ben Zeynep'i kaybettiğimi düşünüyorum bazen. Diyor ki Zeynep kayboldu. iki ay arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Sonra bir tanesi gelse yani bir annenin ve bir babanın feryadını düşünsenize. çocuğumu nereye deyiş. gittiğinden haberdar değilim. Bulamıyorum. Kimse bulamıyor. Şimdi bir çocuk gelse dese ki diyelim ki 12-13 yaşlarında Ahmet bir çocuk gelse dese ki abi dese. Ben senin çocuğunu şu elbiselerle yani giydiği o günkü elbiseleri tanısa dese ki ben senin çocuğunun e, bu şekilde giydiğini ve bir yerde gördüm dese. Bak bana ufacık bir emaresi dayına kadar sevmiş verir değil mi? Ya, Mutluluktan havada ya. uçuşurum. Yani ona derim ki hemen beni o bulunduğun yere götür gördüğün yere götür diye mücadele veririm. E şimdi bak Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gelmiş. Ne yapmış? Bütün sevdiklerimiz şu an görüyor muyuz? Nereye gittiklerini bilmiyoruz değil mi Zahir manada. Ama Resulü Ekrem Vesselam diyor ki üzülme ben gittim onları gördüm. Onlar... Cenab-ı Hakk'ın huzurunda sizleri bekliyorlar. Şimdi mesela ahiret gününe geliyor. Ya ben isterim şimdi Resul-i Ekrem aleyhisselamın altında olmayı, ecdadımı görmeyi, Hazreti Hamza'yı görmeyi, bütün peygamberleri görmeyi. Ya düşünsene mesela ben sevdiklerim nereye gittiğini bilmiyorum. Bazen sizde de olmuyor. Diyorum ki şimdi mesela en sevdiğimi kaybetsem ne yapacağım ben şimdi? Nereye gittiklerini bilmiyorum. işte iman ve Kur'an ve ahiret yurdunun imana verdiği öyle muhteşem bir fayda var evet. ki o yüzden Üstad diyor ki Resul-i Ekrem aleyhisselatü ve sadece namazdan sonra selat ve selam getirsen dahi yeter. Sırf bu mesele, Sırf için, bu mesele, mesele için. için yani Allah ona Allah kadar Allah. minnettar olduğumuzu buradan dahi anlayabiliriz. O yüzden yani Madem diyor kişi sevdiğine benzemek ister değil mi? Bugün mesela insanlar futbolu çok seviyorlar. Futbol camiasında sevdiği birini taklit ediyor. Ronaldo'yu taklit ediyor. Saçına kadar, ayakkabısına kadar, tarzına kadar. Hı. Madem biz resul Ekrem aleyhissalâtu Vesselama bir muhabbet besliyoruz. O zaman Üstad diyor kişi sevdiğine benzemesi lazım. Hı. Hı. Biz de sünnetine ittiba ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme benzememiz lazım diyelim. Allah evet, razı olsun bu. Şimdi e, sen çok güzel de. bir konuya değindin tabii ki de. Daha çok binlerce delil var risale Nur'da. Ama biz dört tane ana başlık dediğimiz Üstad Hazretleri'nde. Esma Hüsna'dan çok almış ama bizim ana başlık dediğimiz Esma Hüsna'lar var. Mesela Fatih bir tanesi El Hakim. Tamam. Arkadaşlar rahatça not alsınlar. Aynen abi. not alsınlar arkadaşlar. El Hakim ismi. El Hakim ismi ne? El Hakim ismi ne Fatih? Hikmet her işi hikmetli. Her işi hikmetle yaratan. Şimdi bunlara gireceğiz. İkincisi El Kerim ve El Rahim. Yani ikili 3 üç ayırabiliriz. İkincisi El <gülüyor> Kerim. Üçüncüsü El Rahim. <gülüyor> Abiler dördüncüsü de kardeşler el hafiz yani koruyan ve kaydeden. Bu dört tane inşallah Esma Hüsna'dan ahiretin ispatını yapacağız. Biz aşağıda oturuyorduk bir kardeş kapıyı çaldı dedi ki abi de bir ateist kardeş vardı dedi, soruları var. Yani kardeşin tek sorudu şu ahiret yurdu gerçekten var mı? Şu meseleyi anlayan ve şu meseleyi gerçekten Haşir Risalesi'nden bir ateisti okusan yani kabul etmemesi imkansız gibi bir evet. şey. Adama anlattım, adam her şeyi kabul etti Hı. ama inadından dolayı iman etmedi. Zaten iman bizim elimizde değil. Bizim vazifemiz insanlara anlatmak, Hidayet Erdoğan, cenab Hakk'ın vazifesi. Üstad Hazretleri bu 10. Söz de yazdığı zaman abi biliyorsun o zamanlar işte Üstad zamanı 1930'lar, 1922'ler tam o zamanlar. Doktor Düzü diye bir tane adam abi e, arkadan onaylı bir şekilde ne yapıyorlar abi biliyorsun e, böyle bildiğin broşürler tarzında ahiret yok değil değil bilimsel olarak ispatlandı olur. diye. Aynı, Köylere, işte o zamanki karyelere gidip ahiret yoktur, işte bilim adamları ispatladı, şöyle böyle diye. insanların ahiret inancını. Çünkü altı iman esasından iki tanesi kutuptur. İmanı billah ve imanı bilahiret. Allah imanla ahirete iman. ahireti iman noktasından insanlara darbe Biti bulmak istedikleri zaman, evet. Üstad Hazretleri o zaman abi bu aşırı Risalesi'ni çıkartıyor. Hatta onlar okuyordu. Tabii tabii. Mi? Şimdi e, araştırırlar kardeşler, görürler. Abdullah Ceydetler'in bir adam, işte Hı. bu İhtiyat ve Terakki döneminde Avrupa'ya gidiyor ve orada... E, ateizm fikirlerini Türkiye'ye getiriyorlar. Bunlar bir komite. Bu komitenin grubu işte bunları ateizm işte Doktor Düzü'nün fikirlerini Türkiye'ye getiriyorlar ve kitaplarını her yere dağıtıyorlar. Şimdi Üstad bunu duyunca e, bu zaten biliyorsunuz Barla'da e, Haşir Risalesi yazılıyor. Evet. Böyle abiyle bir Üstad bu Barla Nehri'nin şey, gölün kenarına gezerken oradan yaz kardeşim diyor. Allah onu açıyor. Bak Allah'ın rahmet eserlerini ölümünün ardı nasıl da diriltiyor. Değil mi? Bahar mevsimine evet. bakıyorsun cana bak. Kıştan sonra bir baharı getiriyor. Binlerce nebadat ve hayvanatı bir anda diriltiyor. İhya ediyor. İşte diyor bunları yaratan elbette ahireti yaratır diyor ayet-i Rum suresine geçen. Rum Onu bize tefsir ediyor. Şimdi o komite fatih e, diyorlar ki Said Nursi bir kitap yazmış. Haşir ile ilgili. Tabii şimdi biz mesela biz ne yapıyoruz? Bazen işte ateizm e, delileri sonra kitapları bazen bakıyoruz acaba neye vuruyorlar? Neyi inkar ediyorlar? Biz mesela onların bazen ben kitaplarını karıştırıyorum, bakıyorum ben ama çok okumamak lazım tabii ki de. Bazen şeytan çünkü o kitapları okuyunca hadi namaza git demiyor. Sürekli onların fikirlerinden evet. bizim beynimize girdiği için. Çünkü şeytan kanımızda geziyor, leke Vallahi. bırakıyor. Vallahi. Bu sefer yani çok var etrafımızda adam evrimi araştırır derken evrimci ol niye? Şeytan şey demez yani evrimi takip etme hadi ona bakma demez. Sürekli evet. oradan vurur. Evet. Bunlar da bizim kitaplarımızı alıyorlar. Yani Haşir Risalesi'ni alıyorlar. Kendi komiteleri etrafında okumaya başlıyorlar. Okuduktan sonra adam kalkıyor. Yahu diyor bu adam diyor ahiretin ispatını yapmıyor. Bu adam ahiretin sokaklarında gezdiriyor. Bu adam dünyada sağ olduğu sürece biz dinsizliği yayamayız. Bu adamın vücudunu ortadan kaldırmalıyız diyor. Emir dağlaykasını üstüne diyor ki geldi bana bunu söylediler. Ben de dedim ki tevekkal tuaylallah. Ecel birdir tagayyur etmez. İşte iman işte duruş. Elhamdülillah bak bugün İbni Sina'nın dahi zorlandığını Resulü Ekrem Vesselam'dan ta günümüze kadar gelen nakil haşir meselesi Elhamdülillah bugün elimize geçmiş akli ve akli evet. delillerle şu an dört tane isim vereceğim evet. ve dördünden ispat edeceğiz. Evet. Ya ne kadar büyük bir nimet. O yüzden arkadaşlar bak sürekli diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i elbette bize bir öğreten bir öğretmen lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim bir öğretmenimiz. Evet. Elbette ne diyor? Alimler benim varislerimdir. Resul-i Ekrem Aleyhisselam vefat ettikten sonra alimler onun vazifesini devam etmişler. Dayam, devam ettirmişlerdir. Resul ekleme elbette hayattadır. Çünkü onları öller demeyin diyor değil mi Ait Kerime'de? Yani. Onlar hayattadır nuruyla, siz bilmesiniz. Nuruyla her şeyle biz de münasebetler diyelim. Alakalı yani. Şimdi, e, alimler eğer ki peygamberlerin varisi ise elbette onlara bir vazife düşüyor. Çünkü şu an imana bir hücum var. Ne dedi? İmanın şartlarının bir tanesi ahirete iman. Evet. E hücum edilince Allah'ın davasını Peygamber'in davasını yeryüzünde ihya edecek elbette alimler gelmişler ve şu an elhamda yine alimlerimiz o vazifelerini yapıyorlar. Evet, Rabbim inşallah onların şefaatine nail eyler. Aynen. Şimdi arkadaşlar haşir esalesinde e, ben bir yeri okuyacağım sonra açıp açıp açıp Aynen. gidelim. Ben de zaten abi hani çok kısıtlı vaktimiz var Hı. arkadaşlar burada ne hani, çok kısıtlı süremiz olunan dolayı ben eserin mahiyetini size anlatmak için aslında bu konuyu buraya çektim evet. biraz da Allah razı olsun. Mehmet Ağabey çok güzel değindi. Normalde arkadaşlar sözler eserinden, Vediüzzaman Hazretleri'nin sözler eserinden 10. söz, Haşir risalesini arkadaşlar yaklaşık 90 sayfama olması lazım. Evet. Bunu siz detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Biz burada yaklaşık yarım sayfa, bir sayfa belki bir yere okuyacağız örnek veriyorum. Ondan dolayı oradan uzun uzun bakmanız için e, ben onun önemini değmesi için Mehmet Ağabey'in çok güzel anlattı. İnşallah bu örnekler ak akli delillerle inşallah o akıl ülkemizdeki şeyleri heyecan dediğimiz var işte galyana getirir de belki bir şeyler evet. daha basit bir şekilde öğrenirler. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimiz El Hakim. Yani hakim ne demekti? Her işi hikmetli yapan, her şeyde hikmet gözeltti. Mesela Fatih'e en basit bir örneğin verin. Mesela e, biz buraya gelmeden önce bu masayı, bu sandalyeyi ve bu masa yapan bir usta var değil mi? Evet. Bu masayı yapan usta hakimli iş, yani hikmetli iş yapmış. Neden? Aynen. Mesela şuradaki bunların ayakları olmasaydı veya şu tarafa çakılsaydı, arka kısmına çakılsaydı ben bunu ters çevirip oturmam lazım Dedim ki bu ne kadar, e, nasıl acayip bir usta ki hikmetsiz bir iş yapmış. Ama hikmetli iş yaptım nereden anlıyoruz? Her şeye tarzı, ha, rahat. her hak sahibine hakkını vererek yani onun hakkı orasıydı oraya koydu. Evet. Bu da bize neyi gösterdi? Hak İsmi evet. el adil dediğimiz evet. Allah her adalet noktasında her, hakkın, e, her hak sahibinin hakkını verendir diyoruz. Şimdi Üstad Hazretleri Haşir Risalesi'nde e, okuyacağım hem de kardeşler not alabilirler. Burada bir hikmete giriş yaptık. Evet görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona burham mı istersin? Yani Cenab-ı nasıl hikmetli iş yaptığına dair bir burhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydalara riayet etmesidir. Mesela Fatih bizde bir göz var değil mi? Kulak var, burun var, ağız var. Herkese bu beş duyu organı mı diyorlar? Hepsi bizde var değil mi Fatih? Mesela gözümüz arkadaşlar kafamızın üzerinde olsaydı Allah aşkına ben nasıl etrafı böyle görecektim? Çok abes olur değil mi? Yani, yani insana verirse insan dahi bak hem güzel görünmemiz için hem fayda sağlaması için Cenab-ı Hak insanın gözünü kafasının üzerine değil de Tam istediği yere koymuş. O gözün, o gözün güzel gözükmesi için de üzerine bir kaş koymuş. Mesela kaşlarımız alınla kadar yani abest evet. duruyor yani fıtratın dışına çıkıyorsun. Cenab-ı Hak ince kalem kaderiyle öyle muhteşem şekilde yaratmış ki insanın bedeni ve vücudunu ne yapmış? Kulağımızı bize verilse. ya ben nereye koyacağım? Kafamın üstüne mi koyayım? Yanımı mı koyayım? Ne yapmış? Cenab-ı Hak en güzel şekilde yerine derce etmiş. Burun aynı şekilde düşünsene sen efendim burunun arkada olduğunu. Allah bu bedenimizle bize neyi gösterdi? ...her şeyi hikmetle yerli yerine bırakması. Mesela düşünsene Fatih senin kafanda fil olsaydı ya da kafanın işte bu Fatih kafasını kaldırıp fil kafasını koysaydı. <gülüyor> kafanda fil olsaydı ne <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Kafan fil olsa fil kafası olsa. Fil kafası olsa olsaydı. Allah. Allah'ım. Veya Allah sadece Allah şey abi şu da olabilir. Mesela abes olur yani değil mi? Aynen abes olur saçma olur hikmetsiz olur. Bir de mesela hani sadece şöyle düşünsen bile olmuyor mesela adama desen ki bak parmağın şu boyutta değil de evet. parmağın örnek veriyorum 30 santim kadar olsun benim şu parmağım ama altından olsun gerekirse elmastan olsun gene kabul et etmez. Kabul etmezsin. Kabul etmezsin abi. Ya. Bak mesela adamın abi iki ayak normalde eşit ya bir tanesi abi bir iki santim daha kısa olunca mesela hani fizyolojik olarak çok büyük sıkıntılara yol açıyor insan evet. deli gibi ameliyat olmak gerekiyor ya iki santim dersin normalde. Ne şey var ama baktığın zaman abi Cenab-ı Hak tam bir hikmetle onları tam eşit yapmış. Evet. Parmağın bir tanesi uzun olsa deli gibi ameliyatlar girmek zorunda kalsın. Elmastan olsa bile istemezsin evet. yani. Rahmetli 40. ocağın çok güzel bir örneği var. İnsanın latifelerine yani insana verilen maddelerine kadar belli olduğunu diyor ki. Mesela diyor bir müzede bütün hayvanların elleri böyle sergilense. İnsan da o müzeden içeri girse ilk önce kendi yani insana verilen eli mi seçer yoksa gider aslan pençesini mi seçer? Hangi seçer? Eli seçer. Neden? Daha kullanışlı. Çünkü kullanışlı. bu daha, daha kullanışlı. Iyi. Bak insan dahi kendi ilmi iradesiyle insana verilen eli seçerken evet. acaba Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bu hı. nimetler maslatsız mı? Hı hı. Faydesiz mi? Ne kadar muhteşem bir örnek değil mi? Hı hı. işte Cenab-ı Hak madem bu kadar muhteşem bir şekilde bana bu emanetleri vermiş. Biz de şunu diyoruz. Evet bunlarda bir maslat var bunlarda bir hikmet var. Evet. Görmüyor musun ki insanda bütün ağza kemikler ve damarlarda hatta bedenin hüceyratında her yerinde her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi hatta bazı azası bir ağaç kadar meyve meyveleri varsa şuraya pardon her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi hatta bazı azası bir ağaç ne kadar meyveleri varsa o derecede uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki nihayetsiz bir hikmet eli iş görüyor. Yani insanın vücuduna Aynen. bakalım. Bizde ne vardı Fatih? Al yuvarlar var. Yuvarlar. Bir de ak yuvarlar var değil mi? Kırmızı al yuvarların vazifesi neydi? Vücudumuzdaki oksijenleri yani rızık taşıma. Ben kargocu evet. olarak üstadalıyordum değil mi? Aynen. Vücudumuza yediğimiz maddeleri, besinleri vücudumuzda ihtiyaç, ihtiyaç da ellerine dağıtıyor. Beyaz al yuvarlara bakıyorsun. Ak yuvarlar. şey, beyaz beyaz al, yuvarlar, al yuvarlar, ak yuvarlar ne yapıyorlar? Vücudumuza hücum eden mikroplara karşı Aynen. Aynen. savaş veriyorlar ve hastalıkları... İzam ediyorlar vücuttan kaldırıyorlar. Şimdi mesela arkadaşlar gerçekten çok muhteşem değil mi ya? Yani bilim insanlara dair bir hücreye girdikleri zaman o dizilimine kadar. Yaptığı vazifeye kadar yani o vazife bize verilse düşünsene Enis. Yani kalbin günde yüz bin defa atıyor. Ya senin idaren ne verilse? Dese ki Cenab-ı Hak ey kulum ben sana karışmıyorum. Hadi kendin idare et. Ya ben su içerken Allah mafaza bir elim gitse. Kalbin dursa kim bana hayat verecek? Bak oturduğumuz yerde mesela su içiyorum hiçbir şeye karışmıyorum bak. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Hiçbir şeye karışmıyorum. Bak mesela Fatih içerken hani dedik ya nefes borusu ile yemek borusu var. <gülüyor> mesela ben bir şey içeceğim zaman, yiyeceğim zaman yemek borusunun üzerine bir dil geliyor. Nefes borusunun üzerine bir dil geliyor. Oraya değerek Allah oradan mide, borumuzdan midemize gönderiyor. Ya bu bize verilse Allah aşkına burada sürekli böyle bir şey olması lazım. Kanca kapak, diyelim. Ha, kapak olması lazım. Sürekli böyle açıp kapatacağım ki. Yemek borusu, heh. nefes borusu sürekli bak daim bak bir yapıyor. yemek yemek dahi ne kadar muhteşem insana şükür kapısını evet. açtırıyor. İşte bunlar her biri El Hakim isminin tecellisini gösteriyor. İşte mesela parmaklara bakıyorsun. Ya şunu oynatmak için mesela bak burayı tutmama göre. Ya Fatih az önce bir örnek verdin çok hoşuma gitti. Yani insanın sadece şu parmağı kesilse evet. yani dünyada bütün insanların parmağı Cenab-ı Hak tarafından alınsa ayakkabımızın ipine kadar bütün sistem değişir. Telefonlarımız evet. değişir, oturuşumuz değişir, ayakkabımız değişir, her şeyimiz değişir. Kullanım şeklimiz değişir. İşte Cenab-ı Hak aslında ne yapmış? Bu buraya layıktı. Allah da bunu verdi. Aslan pençesi vermedi. Şimdi i̇şte bunlar her biri neyi gösteriyor kardeşim? Evet. Hikmeti gösteriyor. Yani 43 numara giyen bir insana Cenab-ı Hak 60 numara bir ayakkabı vermemiş. Daha binlerce hikmet. Madem diyoruz hikmetli bir iş varsa o zaman hikmeti gerektiren bir olay var. İşte bütün bu hikmeti gerektiren olay ahiret yurdu. Oh. Her şey ahiret yurdu. Çünkü diyorum ki mesela kendimizle konuşuyoruz. Necip Hazal'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki madem diyor sonu yokluk varsa bu kadar varlık niye? Madem yok olacağım neden Allah bu kadar bana varlığı sundu? Neden bu kadar varlığı bana verdi? Sonu yokluluksa hikmesi olur. olur. En, en basit bir örneğini verin mesela Fatih. Sen denizde boğuluyorsun. Tamam mı reis? Denizde tamam. boğuluyorsun. Bir padişah yaverini bir tekneyle gönderdi. Seni o denizin ortasından kurtarıp sahili selamete çıkardı. Allah Allah. Sonra sarayına götürdü. Evet. Elbisen artık ıslanmışsın. Üşüm üstünde hastalıklar da var. Elbiseni değiştirdi. Sıcak bir battaniye sardı. Kuruduktan sonra duşunu aldın, Güzel bir şekilde seni götürdü. Karnını doyurdu. Birinci katta sana yemeklerini sundu. İkinci kata çıktı sana arabalarını gösterdi. Sana saltanatını verdi. Üçüncü kat aynı şekilde. Dört beş derken seni sarayın en üst katına çıkardı. Ve dedi ki Fatih aşağı bak. Tam bakarken aşağıdan arkadan sana tekmeyi vursa seni denize atsa. Sen şunu demez misin? Ey padişahım ben zaten ölüyordum. Zaten ben orada ölecektim. Hı hı. Sen beni yaverinle aldın. Sahili selamete çıkardın. Yedirdin içirdin gezirdin, saltanatını gösterdin. Şimdi neden beni öldürüyorsun? Ya. Aynı biz de onu Cenab-ı Hakk'a. O zaman Akta, niye o kadar nikmetler verdi? O zaman niye nimetlere donattı nimetler beni? Niimetleri bahşetttiği Az önce ettiğin. dediğim işte, az dediği gibi işte Necip Fazıl dedi ki bu kadar varlık varsa yokluk niye? Yani Allah bu kadar nimetleri seni donatsın, bu kadar nimetleri senin önüne sersin, evet. sonra da toprağın altına koysun, unutsun. Haşa ve kella. Bu hikmetsiz olur. Sana fıtratı bunu ya. kabul etmiyor ya. Mümkün değil. ya kabul insan yani. hatırsa diyor ki eğer ahiret yurdu verilmese belki de insan Allah'a düşman olur. Evet. Harbiden de öyle mesela düşünsene artık sevdiklerini görmeyeceksin, ahiret yurdu insanda bir şey gelir, inkar arzusu uyanıyor. Allah'a karşı Allah muhafaza düşmanlık başlar. E Rabbim neden annemi bir yok ettin, neden şunu yok ettin? Ama biz imanın insana verdiği faydaları o kadar muhteşem ki. Hatta Üstad diyor ki bütün sosyologlar, psikologlar toplansalar o derse geleceğiz. Onun bir faydasını sağlayamazlar. Elhamdülillah ahiret yurdunun Bu bize bitmedi. Bu verdiğin önüyle bir hakikati ettiğin zaman o kadar büyük bir delil ki arkadaşlar şu noktalar Mesela dedin ya denizden almış sarayına gelmiş her katta farklı nimetleri evet. onu mahsar etmiş. Sonra yokluğa atmış gibi saraydan aşağı atmış. Evet. Yani Cenab-ı Hak da bize Üstad Hazretleri 20, 20 söz anlatıyor ya. Ee, Cenab-ı Hak diyor, seni yokluktan aldı yokluk karanlıklardan aldı, varlık alemine getirdi sana vücut verdi, yetmedi seni camit yaratmadı, maden yaratmadı, taş yaratmadı, hayvan yaratmadı. bir hayvan insan yaratmadı, insan yarattı insan yarattı, sana sağlık verdi beden verdi, rızık verdi yani rızıktan maksat sadece yemek de değil onu da verdi ama gözün göreceği şeyi yaratması, gözle beraber bu gözün rızkıdır işte kulağı yarattığı, kulağın duyacağı sesleri yaratması kulağın rızkıdır gibi. Muhteşem değil mi? Nefes mesela burnun rızkıdır gibi her şeyi rızkıyla yarattığı, seni sonsuz nimetlere masrar etti. Ondan sonra toprağın altına koyacak, yokluğa bırakacak, gidecek aşağı. Şimdi mesela burada hikmet biraz e, ders uzun arkadaşlar. Ben çok da uzatmak istemiyorum. Kardeşlere ben e, El Hakim ve El Adıl dediğim isimleri ben verdim. Zaten okusunlar oradan e, evde tekrar etsinler. Zaten onlara da çok şey açılır. Ama burada şöyle bir şey var. Üstad diyor ki insanın en çok istediği ahiret yürüdü değil mi? Mesela okuduk burayı diyelim Fatih verdik bu örnekle diyor ki. Şimdi hiç mümkün müdür ki? Böyle en küçük bir mahlukun en küçük bir hacetini imdadına koşan bir adalet ve hikmet. Yani bir sineğe adalet terazine ona kanat vermesi değil mi? İşte bir aslana pençe vermesi. İnsana işte bu kafa uygun görülmüş bunun verilmesi. En küçük hayvandan en büyük varlığa kadar koşan bir adalet ve hikmet insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi. Şurası çok önemli. En büyük mahluk kim? halife Yarz. insan İnsan. İnsanda da ebede uzanan istekler var. O da ahirette verilecek. Evet. Biz de en çok ne istiyoruz? Ahiret yurdunu istiyoruz. Beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın. Haşa. En büyük istidadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. Maşallah. Bırakır mı? Bırakmaz. Ne, ne kadar hikmetsiz olur. Zaten El Hakim isminin bir tecellisi Hı. de bu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi Fatih El Hakim işledik. Kısa bir şekilde kardeşlerimize naklet Bir de El Kerim. Kerim ne demek? Cömert demek. Yani cömert manasında El-Kerim. Diğer ise isim ise El-Rahim. Bize merhamet, şefkat eden manasında. Bu da Üstad diyor ki... Hem böyle... Ee, var mı soracağım bir şey? Şu anda yok abi. Sen normalde Neredeyiz? Şu hangisindeydik? Şu anda Kerim ve Rahim. Kerim ve Rahim. Arkadaşlar kaçırmayalım. Çünkü bizim için çok önemli bu. Hiç mümkün müdür ki? Gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem... ...ve nihayetsiz bir rahmet... ...ve nihayetsiz bir izzet... Ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi. Kerem ve rahmetine layık mükafat. İzzet ve gayretine şayetle mücazatta bulunmasın. Yani bu kadar nimetler versin. Orada o nimetlere mukabil insanlar. işte içkisini, kumarını, bütün günahlara girsinler. Veyahut o kumarlardan daha değişik bir şekilde iman edip ubudiyeti yerine getirenler. Elbette mükafat, izzet ve gayretine şayetle mücazatta bulunmasın. Ahiret yurdu elbette verilecek. Evet şu dünyanın gidişatına bakılırsa görülüyor ki. En acizden tut en kahveye kadar her canlıya rızık veriliyor. En acizden en büyük varlığa kadar rızık veriliyor mu? Cenab-ı Hak şey diyor var, ki yani. ben nihayetsiz rızık verenim. Değil evet. mi mesela? Ahmet anne karnından geçen fıstığımız. Anne karnından dünyaya gelen bir çocuğa bir anda o musluktan süt veriliyor mu? Evet. Veriliyor değil mi? Bak en aciz varlık kim? Bebek ya. Bebek. Ondan daha acizine gelelim. Elma kurtları. Evet. Aciz olduğu halde hazinenin içerisinde haş ediliyor. Hı, elmanın içinde, içerisinde evet. haş ediliyor. Bak insana kadar aciziyetini ve fakirliğini takınırsa Cenab-ı Hak o kadar çok rızık veriyor. Ayağına Hatta bunun aynen işte gelecek endişesiyle ilgili bir gün inşallah dersi işleriz. Aynen. Şimdi sözünü ha, Ta en kaviden <gülüyor> inşallah dersi işleriz birdeki tamam. bölümde. En kabiden, en e, acizden en böyle güç sahibi varlığa kadar rızık veriliyor. İşte bir çocuğun dünyaya geldiği vakit hayatının lazım olan o sütün gönderilmesi, bir elma kurdunun verilmesi, insana kilometrelerce uzaklıkta olan ağabey hayatın yağmurun verilmesi, nefesin verilmesi. İşte her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf ve en acize en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi keremle ziyafetler ve ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir kerem eli niyetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaeten gösteriliyor. Şurası çok önemli. Çok kısa bir yer. Mesela Bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüz misal libaslar ile giydirip çiçek ve meyvelerin mürasatıyla süslendirip hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı en müsanna meyveleri bize takdim etmek. Hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balığı bize yedirmek hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek. Hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem ne kadar latif bir rahmet eser olduğunu bedayetten anlaşılır. Hı hı. Şimdi mesela e, o zamanlar Ali Seymen yanımdaydı ateistle konuşuyorduk ya değil mi ki mesela aşağıdaydık hep böyle Ateşleri denk geliyor bize <gülüyor> Ali de yanımda adam dedi ki işte hani kendinde bize kimse şefkat etmiyor olur mu dedim ya. Ya bir arının sana merhameti olabilir mi maddi itibariyle? Yani düşünsene. Tanımaz. Bilmez. Ya bilmez seni bir tanımaz. İnsan dahi ya. Düşünsene bir arı kilometrelerce uzağa gidiyor. Fatih o kadar mücadele veriyor. Yolunu kaybetmeden ilham eden Cenab-ı Hak ona yolunu bulurtuyor. Dağlarda ve aşlarda yuva yapıp orada balını bize ikram ediyor. Tamam. Hatta demişti ki yok onlar bize ikram etmiyor. Dedim yani takım gibi smoky mi diyorlar? Ya, ya onu sunum mu yapsın arkadaşlar <gülüyor> işte iyi insanlar. Ben bugün Balısı sizlere yaptım. balı ikram ediyorum. Hadi buyurun mu diyecek? 5 kavanoz 100 lira. Yani düşünsenize işte ağaç yürüyerek evime geliyor. <gülüyor> Mehmet Bey, Mehmet Bey uyan sana elma getirdim. Elbette demez. Yani Cenab-ı Hak <gülüyor> <ailesinden>. <gülüyor> <gülüyor> Oralara girmeyelim. Yani elbette yani ağaç yani. evimize gelmez. dimize kadar gelmez. Allah onları neşeden Sen de gidersin bulursun. Rızkını yersin. Vücuduna göre değil mi? Yani. Şimdi mesela bizi AVM'ye koyuyorlar. Ben hiç unutmuyorum. İstanbul hani köyden gittiğim şehre meselesi var ya. Biz bugün. Evden kaçmışız, anne babayla kavga ettik, arkadaşım diye emrah vardı, kulakları çiğnesin. İstanbul'a gittik tamam mı Burak? Lan ben de hayatım ilk defa AVM görmüşüm. Yok bizim orada AVM, tarlada büyüdük, Mayıs'ın üzerinde büyüdük. Neyse AVM'ye gittim lan bakıyorum Fatih Allah Allah diyorum ne kadar büyük binalar falan. Böyle şok olmuşum yani ilk defa gitmiş, 17-18 yaşlarında gencim. Neyse adam bize dedi ki işte ben çıkıştayım gelin, sana yemin ederim yarım saat çıkışı aradık bulamadık. Aman. Ya bak orada çıkış yazdı halde sonra sonra yarım saat çok büyük bir AVM'ydi bulamadık. Yani insan dahi ilim, irade, hikmet ve kudret sahibi olduğu halde bir çıkışı bulamazken. Gerçekten bulamadık. Ya bulamadık cidden oldu, söylüyorum. Oldu, oldu Kardeşim bulamadık niye soruyorsun? Karebe <gülüyor> gitti İşte bak örnek veriyorum. Örneği <gülüyor> anlamadın anladım, sen. Anladım aldım. Ya bir ara nasıl gider yolunu kaybetmeden gelir? Arı nasıl bal yapmaz. Arı nasıl bal yapmaz hocam. <gülüyor> nasıl olacakmış? Anladım abi. Ya elhamdülillah. Sonra bir elsiz böcekle bize ipeği giden Cenab-ı Hak elbette bize rahmetinin en muhteşem şekilde sunduğunun delilidir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu da bir örneği işte süt örneğine girebiliriz. Çok örnekleri genişletebiliriz. <gülüyor> Allah muhteşem şekilde kainatı bize nimet, bize nimet olarak vermiş. Bu da El-Kerim yani cömert ve Rahim'in isimlerinin tecellileri. Ben hep anlatıyorum. Taş yatmak az efendim sen <gülüyor> anlat. <gülüyor> Arkadaşlar sıkıntı yok değil mi hocam? Sıkılmadınız. Var mı problem? Soralım mı arkadaşlar? Bence arkadaşlar tamam, ben... şey bekliyorlar. Notları ne? alıyorlar dikkatli. Kolonya hepsi o şey gül suyu. Ben istiyor. onu göndereceğim ben arkadaşlar onu göndereceğim. Yani gül suyuyla suyuna... dahi ahiretin ispatını yapacağız değil mi hocam? Aynen. Ne kaldı Fatih? El ne Hafiz kaldım? dedim. Hafiz El Hafiz. Yani koruyan ve muhafaza eden ve kaydeden. Şimdi arkadaşlar bu bizim ee, dersimiz burada. Ama ben ee, kardeşlerimle sıkılmasın diye böyle kitap isteyenler şöyle sözler eserinden Haşir Risalesinden devam edebilirler. Şimdi Adem El Hafiz ne demekti? Kaydeden, hıfseden. Şimdi Cenab-ı Hak öyle muhteşem şekilde her bir şeyimizi hıfsediyor ki... ...hatta melekler koymuş değil mi? Beynimizin ufacık bir yani çekirdek... yani diyor ki hardal tanesi kadar kuvve hafızayı derç etmiş. Mesela Fatih burada bir kamera var değil mi? Tamam. Kameralar var. Evet. Bir yerde kamera varsa kayıt vardır... Kayıt varsa elbette hesap görülecek bir yer vardır diyoruz değil mi? Mesela burada Hı -hı. kameralar var. Herhangi burada bir olay olduğu zaman, hırsızlık olayı gerçekleştiği zaman hemen kameraya bakıyoruz. Kayıttan görebiliyoruz. Evet, güvenli Doğru mu? Güvenlik ama. kamerası. Yani biz kamerayı gördüğümüz zaman diyoruz ki kayıt varsa kayıt görülecek bir yer var. Evet. Şimdi gel. İnsanın kafatasında ufacık bir kubbe hafıza var Fatih. Tarihçi hayatını cenab bak Hak hep orada derci ediyor. Hatta diyor işte ahirette. Sinema perdeleri gibi o gün eller var ki konuşacak film, değil yani mi? Film şeridi gibi. Yani bir film şeridi gibi Cenabak yaptığımız ya bir şey inkar ettiğin zaman Allah kuvve hafızamızı bir televizyona bağlar gibi diyecek ki neyi inkar evet ediyorsun? Ya. Bak bu sen değil misin? Bizde de var ya şimdi cenab o ufacık bir hardal tanesi kadar o flash belleğe bütün tarihçi hayatımızı derc etmiş mi? Cık. Kayıt var mı arkadaşlar? Bak ben bilimsel konuşuyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak bilimsel hiç böyle uzaklara gitmeye gerek yok işte asayı vur, onu uç bunu gerek yok bak bilimsel. Cenab-ı Hak bütün oradaki kuvve hafızamıza hayatımızı derc ediyor. Mesela günahlar deyince İslamiyet'in işte yasakladığı günahlar deyince şu an hepinizin hemen hemen yarısının aklına günahlar gelmeye başladı geçmişte değil mi? Hep hatırlıyoruz mesela bazen kardeşleri bana yazıyor abi diyor ki geçmiş günahlarımı unutamıyorum. Ya insan madem burada bir hafıza kaydı varsa kaydediyorsa evet var ama inşallah ile istihbar ile onlar silinecek yani insanların sildiği gibi mesela kayıtları. Aynı şekilde biz tövbe istiğfar ederek o kayıtları inşallah sileceğiz. Çünkü Cenab-ı Hak hattı Resulü Ekrem aleyhisselam buyuruyor ki Tövbe'den yeni dünyaya gelmiş gibidir diyor. Bütün günahları inşallah silinir. Hı. Hasenatları inşallah seyahatlarına galip gelecek diyoruz. Hı. Şimdi arkadaşlar günahlarımız aklımıza geliyorsa madem kayıt varsa o zaman kayıt görecek bir yer var mı Fatih? Evet. Oranın neresi? O da ahiret, ahiret. yurdu. Elhamdülillah. Yani insanın bedeninden bir kuvve hafızadan Allah'ın ahiret gününü ispatını yaptık. Hı. Ben bunları kardeşe sunduğum zaman ateiste Adam bak samim söylüyorum. Vallahi billahi tillahi sadece kabul etti. Dedi ki senin dediklerin çok doğru. Ama ben ee, kabul edemiyorum. Yani artık Allah kalbi nasıl mühürlemişse inşallah Rabbim kalbinin mühürünü açar. Bazen öyle oluyor insanlara. Delille sunduğumuz halde. Hani bazen diyordum ya Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam ikiye yarıyor değil mi? Evet evet. Nasıl i̇şte elinden suyun akmasını görüyorlar. Nasıl adam iman etmiyor? Aynı bu meseleyi yaşadık yani. Adama binlerce delil sunduğumuz halde adam iman etmiyor. Yani. Harbiden Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi... ...ey peygamber sen sevdiklerini hidayete getiremezsin. Allah dilediğini hidayete getirir. Aklına da yatıyor ama kabul ediyor. Ebu Cehil'e mesela ben seni Peygamber de biliyorum ama iman etmiyorum. Diye. Şimdi diğer bir örneğimiz... ...arkadaşlar şimdi insan anne karnında... ...bir su turbasının içerisinde mi Fatih? Anne evet. karnındasın ve anne karnında... ...el var. Ondan sonra gözümüz var, kulağımız var. Yani bize verilen yine bu duygu organları var. Cihazatlar var. Bu cihazatları anne karnında bir bebek şunu diyebilir. Ya arkadaş... Bu eller bana verilmiş ama anne karnında ben bunları kullanamıyorum. Değil mi? Göz verilmiş göremiyorum. Kulak vermiş işitemiyorum. Burun verilmiş koklayamıyorum. Suyun içerisindeyim. Hı hı. Ağız var. Hatta şey. ağız var yiyemiyorum çünkü bir kordonla. Hı hı. Değil mi? O bağla, evet, cenab bak o e, bağla o çocuğun rızkını gönderiyor anne ile birlikte. Şimdi bir anda doktor doğum sırasında o bağı keserek ölüm gerçekleşiyor mu? Sonuçta orada bir hayat vardı. Bu oradan, değil mi? Yani, Kordon'dan bir hayat vardı. O kesinlikle bir ölüm gerçekleşti. Hatta ne yapıyoruz? Çocuk niçin ağlar? Çünkü artık ciğerlere, solunum sistemine hava girdikçe o şişmeye başlar. Çocuk morarır. Ağlamaya başlar. Çünkü ilk defa hayatında ağzını kullanmaya başlamıştır. Hı. Şimdi aynı bu örnek gibi Fatih. Oksijen ciğerlerini yakalamıştır. Dünyaya geldik. Mı? Ya arkadaş ben anne kana diyordum ki ben bunları kullanamayacağım. Ben bunu kullanamıyordum. Burnu kullanamıyordum. Gözleri kullanamıyordum. Ayaklarım var. Demek ki... Bu istidatlar ve kabiliyetler neresi için verilmiş? Başka Şu dünya hanı için verilmiş. Geldim. Bunları kullanıyorum. Doğru mu? Evet. İşte insana da verilen binlerce latifeler var, duygular var. Geldik değil mi? Kim söylemek istemiyor ya? Sen geçen bir ders yapmıştın. Kriyanix diye bir şey var. Kronix projesi. Bak nasıl İngilizcem nasıl? Harika. <gülüyor> <gülüyor> Okunduğu gibi. Yazılı gibi okudun değil mi? Çak. Ya arkadaş hep benim konuşuyorum bir canlı. Kronix mevcut. Kronix. Bak İngilizcem düzeldi. <gülüyor> ben Kriyanix dedim. O yani yani camiryo Camirio işte. diyebiliriz arkadaşlar isimlerimize koyabiliriz. Bu gözlüğü ben niye taktım? Bilimsel konuştuğum zaman ayrı bir hava katıyor. Normalde <gülüyor> görüyorum arkadaşlar. Var var şaka derecesi var. Bazı kardeşler gözlüğü, doktora gidip gözlüğü bedava getirmek için bu kaç? Beş. <gülüyor> latifeler latifeler <Evet>. gelelim. <gülüyor> espriler espriler. <gülüyor> bu latifelerin karşılık bulduğu bir ortam yok bu dünyada. Kardeşler takılmasınlar bunlara yani. Bak şu an kendimi çok bilimsel konuşan bir bilim insan olarak görüyorum. Ortaokul mezun da olsam inşallah Risale-i Nur'la okulumuzu okuyoruz halen. Devam ediyoruz. E, hayat an, okulu an, okulu. An, aynen. Ademi aynen. görüyor musun? <gülüyor> var dedim, ha, latifeler mi? var dedi. Latifeler var. Hemen kolumuza geçelim Fatih. <gülüyor> Karışarı canlandı Kendimize gelelim. Sen yaşaş böyle. Evet hocam aşır var. Ahiret var. Ben dinliyorum. artık evet. hoşuma... Allah razı olsun. Anladım. Bu latifeler Fatih elbette insanda mesela ölmek istemiyorsun dedin ya. Şimdi insanları evet. donduruyorlar. Arkadaşlar 60 bin ile 80 bin dolar arasında evet, o evet. firmaya para yatırıyorsun, onlar evet. seni donduruyorlar. Eksi Diyorlar ki ha ileride bir binim insana gelecek, işte bir daha bizi diltecek aşağı. Yani böyle düşünsen Ahmed 80 olsa ölürüm parayı vermem. <gülüyor> <gülüyor> Ahmed deyette vermez. Abi bildiğin böyle. E, ya cam... biz nasıl bedava gidiyoruz değil mi? Baksana ya vallahi bedava. hiç 5 kuruş vermeden ahirete gidiyoruz ya. Abi bildiğin tüplere koyuyorlar eksi 72 derecede o insanın beden beden bedeni aynen bedenini donduruyorlar. Da. Neden? Ee, o firma şu anda işte çalışma halde ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyorlar. Ölümsüzlüğü bulursa ilk adaylar onlar. Onların bedeni mesela 100 yıl sonra bulundu. Onların bedeni 100 yıl sonra tekrardan eski haline, x fonksiyonlarına getirip kanı bedenden çekiyorlar falan mumyalama gibi düşün. Tekrardan beden aynı işte e, hayatı koyarak tekrardan yaşatmaya çalışacaklar. Ya, ölmek Buna ölmek Türkiye'den bile başkalan varmış, biliyor musun? Ya. Bir not almamız lazım. Kardeşimizi, <gülüyor> şey kardeşimizi muhteşemce başlayalım. burç sen kendini geliştiriyorsun, güzel işleri başarıyorsun. Burç, burçlara da gitseniz, değil mi? Yıldızlara da gitseniz. Sinek örneği kardeşimiz çok güzel bir örnek verdi. Ayete geçiyor. Ölüm gelir sizi bu. Kaleler de yapsanız, yerin altına da evet. girseniz, ölüm sizi gelip bulacak. Yani bundan evet. bir kurtuluşumuz yok. Şimdi insan da böyle bıçtalar Fatih Ölmek istemiyorsun. Eşin dostunun ölmesini istemiyorsun. Akrabalarının evet. annen babanın ölmesini istemiyorsun. Hatta bir örnek vermiştik ki insan e, su istemesi, suya işaret ettiği gibi, evet. çi köfte istemesi, çi köfteyi istediği, işaret ettiği gibi, evet. insandaki latifeler ve duygular. Mesela gül kolayını istiyorum. Gül istiyorum. Biliyorum. Ahirette de var. Benim böyle istemem bir var gül var olma delildir değil mi? Aynen öyle. Oo, Bu latifeler ve duygular. Bak, Şimdi gül suyundan da ahiret ispatladık mı? Hemen bir yeri okuyacağım. Burayı da okuyacağım. Sorularımıza geçeceğiz. Diyor ki hem senin mahiyetine öyle bir manevi cihazat ve latifeler vermiş ki bazıları dünya yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendine yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife yani sana verilen o istekler bir saç kadar bir sikleti yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir hayalete dayanamıyor. Yani bazen harbiden sizde de oluyor ya ben bazen böyle gidiyorum diyorum ki Bunalıyorum bunalıyorsun nefesin daralıyor ruhun daralıyor. Kardeşler de olmuştur bize mesaj yatanları da oluyor. Bu herkeste var. <gülüyor> bazen böyle hani kabzali dediğimiz bir hal gelir diyorsun ki artık öleyim ya gideyim. Geçen kardeşleriyle konuşuyoruz dedim ki mesela düşünsene öldün gözük bir açtın abi cennettesin. Allah'a Lan yok anneymiş yok babaymış. Yok eşmiş kardeşmiş yok. Para geldi mi sigortam yattı mı? Virüs ne oldu? Bitti Fatih. Artık ücret alma zamanı. Derim hemen kapıyor. Abi. Arkadaşlar 80 bin yıl kalmış kapmış. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Hatta yani. bir yani kardeş demişti ya ben cennette kuş olmak istiyorum. Böyle göğsümü suya vuracağım diyor. <gülüyor> yani herkesin zevkleri farklı. Ben Herkes cennette isterdim. başka bir şey yapmak istiyor. Yani elhamdülillah bu gibi insan istekleri var. Rabbim inşallah hem izleyenleri hem de ki buradaki kardeşlerimizi ahirete cennetin alsın. Cennetül yani, fürdürresine. Elhamdülillah. Böyle istidatlarımız, kabiliyetlerimiz var. Bunlar dünyada ah, karşılıklı. Biz olmuyor. de öleceğiz. İnşallah toprak altında daha o latifelerimiz devam edecek. O da neresi arkadaşlar? Ah, Ahiret. Elhamdülillah. Bu kadar benim dersim. Rabbim dinleyenlerden razı olsun. Allah razı olsun. Abi şimdi sana bir soru daha sormak yapacağız? istiyorum. Ya, bana soru soruyorsun. Kime soracağım? Başka sen, <gülüyor> abi e, sorun biraz daha şu. Şimdi ahirete imana elhamdülillah Hı. ispatla delillerle kaç tane delil sunduk burada sabahtan beri. dört tane esmadan sadık sadem bin bir esmas var biz temel El dört tane aldık Efendimiz e, Sadeve üzerinden yaptık fıtri bir delil yaptın yani fıtri olarak Mehmet Ahmet sen benim fıtratımın çiğ köfte çekmesi kainatta çiğ köfte diye bir nimetin var olun delildir delildir benim bu dünyada kullanamadığım ama fıtratıma derceledim edilmiş latifelerim, hislerim duygularım var sonsuz yaşamak ölmemek hissi gibi vesaire sonsuz sevmesi gibi ha demek ki sonsuz yaşayacağım bir alemin de var olma delildir elhamdülillah fıtrî deliller ispatlar da yaptık abi şunu sormak istiyorum. Peki mesela bizim Ahmet ateist düşün. Tamam mı? Allah muhafaza. <gülüyor> bizim Ahmet ateist düşün abi tamam mı? Şöyle yanına. Bizim abi Ahmet. Bak abi Ahmet ateist düşün tamam mı? Bizim Ahmet ahirete iman etmediğini söylüyor. Evet. Tamam mı? Yanında da bizim Adem oturuyor. O da bizim Müslümanımız. O da diyor ki ben ahirete iman ettim. Bu diyor ki ben ahirete iman etmedim. Ama kaybettiğim hiçbir şey yok. Bana bir şey kazandırmıyor ahirete iman etmemek. Sen ahirete iman ettiğini iddia ediyorsun peki ahirete olan iman sana ne kazandırıyor faydası ne dese ne diyeceksin? Fadişim şu şekilde. Yani Tam, ahiret imanı faydası. Az önce e, bir şey konuştuk yani ben ahiret inancına neden iman ediyorum ve ahiret inancı psikolojik olarak da, sosyolojik olarak da bana faydası nedir? Şimdi gerçekten şunu ben e, hissediyorum yani bazen ölümü düşündükçe yani eşimin öldüğünü düşündükçe, kardeşlerimin ölümünü düşündükçe ve sizler de başınızı yastığa koyduğunuz zaman bu meseleler aklınıza getirdiniz zaman, diyorsun ki ahiret iyi ki var. Yani şimdi Zeynep'in öldüğünü, az önce bir örnek verdim ya sürekli Ekrem e, Aleyhisselatü kadar minnettar olduğumuzu. Evet, evet. Ben mesela en çok böyle ahiret yurdunda bana şek veren ve lezzet veren, özellikle kaderi imanın getirdiği en meselenin bir tanesi. Zalimleri gördükçe diyorum ki Rabbim benim gücüm yok. Onlara karşı bir şey yapamıyorum. Onlar kardeşlerime ediyorlar. Ama ben biliyorum ki senin ayette dediğin gibi ey peygamber Allah zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Biz onları öyle bir güne saklıyoruz ki gözleri yerlerinden fırlayacağı bir güne. Korkudan gözleri fırlayacağı bir güne. Hmm. Ve ahiret inancı bana diyor ki zalimler için yaşasın cehennem. Allah olmasaydı belki de ben divane olurdum. Çünkü insanda şefkat var. Hatta üstadın bazı yerlerde o şefkat meselesine dayanınca diyor ki Resul-i Ekrem Vesselam'ın <gülüyor> bize getirdiği o kutsi davada getirdiği ayetler öyle bir imanımı inkişaf verdi ki dünya başıma top olsa da beni o şeyden vazgeçtiremezdi diyor. Hmm. O kadar güzel mutluluklar veriyor insan. Elhamdülillah. Bana faydası bu. Elhamdülillah yapamadığım dünyada yapamadığım işleri ahiret yurda örnek verdim mesela gidince artık bitti sıkıntılarım. Ölüm her şey sıfırla çarptığı gibi Fatih elhamdülillah diyorum ki öldükten sonra sevdiklerimle buluşacağım. Yani Cenab-ı Hak'la buluşacağım. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın inşallah sancağı altına haş edileceğiz. Asfiyalar, peygamberler resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen işte Üstad Hazretleri, Uhud'da şehit olan sahabeler... Onları düşündükçe böyle ahirete istiyakım elhamdülillah artıyor çünkü bütün dostlarımız ve ahbaplarımız orada büyüklerimiz. Ahirete iman dünyada da insana evet. böyle faydaları var. Yani. Düşünsene Fatih mesela vefat ediyorsun, kabrin arkasına bir gittin. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam kapıda seni bekliyor. Açmış böyle. Demedin düşünsene böyle karşıladığını Ya Rabb'i ben bu gençten razıyım. O haramların en çok olduğu dönemde dahi lezzetlerini terk ettiği. O ben onun için midesini o ben onun için mideme taş bağladım. O bunun değerini bildi, namazını terk etmedi. Davasına devam etti, benim yolumdan geldi. O kadar basit bir şekilde aynı zamanda günahlara girdiği, girildiği halde o girmedi. Muhafazı yani istiyor. bu insana gerçekten büyük bir şef veriyor. Hadis diyor ki, kabrin arkası için çalışınız hakiki lezzet ve elemsiz lezzet kabrin öbür tarafındadır. Cık. Elhamdülillah bütün ahbabımız orada. Elhamdülillah abi ya bundan büyük bir zaten verdiği fayda ne olabilir yani? yani olabilir ya. Dünyada ne isteyebilirsin ki? Yani. Daha benim de söyleyeceklerim vardı da valla efsane söylediğince ona girmeye bile gerek yok. Ee, arkadaşlarımız bize internetten e, soru sordular gene. Sizden gelenler bölümüne geçebiliriz. Kardeşlerimin soruları var abi. İnternetten gene konuyu paylaştık. Arkadaşlar tekrardan yarın konusunu e, maksat ...114 Bursa Instagram kanalımızdan e, tekrardan paylaşacağız. O konuyla ilgili sorularınız varsa bize Instagram adresimizde internetten sorabilirsiniz. Kafanız geldi kafanız. Kafanız geldi gene. Ee, evet Oğlum, Ahmet kardeşim. Sana, ya arkadaşlar hep soruyu ben mi cevaplandıracağım? Bir canlı falan Şimdi taş, kağıt, makas yapacağız. Kim? Şu olursa cevaplandıracak. Ben sana söyleyeyim. Bunaldım ya ok. Abi tamam. Kaç dakikamız Kaç oldu Recep'i acaba? Hocam? Tamam. İyi çok şükür. güzel. Güzel ortalama. Tamam. Bak bir saatte ahiretin ispatıdan. nereden vereceğim bunu? Evet. Kim bir saattan anlatır Abi. Abi. Enaneti yok, enaneti yok. Soru. Ahirette ibadet edecek miyiz? Şimdi ibadet edecek miyiz? Elbette orada e, kulluk vazifesi dediğimiz bir de ubudiyet dediğimiz bir mesele Fatih. İbadet neyin? Namazdır, oruçtur, zekattır. E, Bunlar mesela. dünyada uyguladığımız şeyler. Biz burada ne ekersek ahirete onu biçeceğiz inşallah. Allah bu dünyada bizim cenneti kazanmamız için elbette ibadet etmemizi emretmiş. İnşallah biz ibadetlerimizi yerine getirirsek, günahlardan uzaklaşırsak ahirete gittiğimiz zaman... Kulluk vazifesi şey ubudiyet vazifesi devam edecek. Yani kulluk kalkacak işte namazdır zekattır değil mi? Bunlar kalkacak. Zorunluluklar Ama zikir olacak Fatih. Yani biz şeyi kaçırıyoruz. Mesela orada sütten alacaksın diyor işte kadehten alacaksın nimetlerden Hı -hı. lezzet aldıkça. Hadi dünyada dahi bir elma yediğin zaman değil mi? Böyle diyorsun elhamdülillah Rabbim ne, ne güzel abi. yaratmış. Hı -hı. Biz de orada bir mesele yani bir şey aldığımız zaman bir elma ısırıp yediğimiz zaman o latifelerimize geldiği vakit diyeceğiz ki hamdolsun. Zikir edeceğiz yani. Bu sürekli. noktadan ubudiyet devam, edecek. devam Aa, edecek. Böyle zorunlu bir zekat i̇badet gibi. Ha, Aa, ibadet zikir, olsun. tefekkür, şükür, ham devam edecek. edecek. Allah'ın Allah izniyle. Allah. Zaten o da olması gereken bir şey. O kadar ikramları sunmuş. Ya cennete gittim bağırarak Allah Ekber tekbirleri girişti ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beni kaza git Allahu <gülüyor> Abi. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya çalışabiliyoruz ama yarın ölecekmiş gibi ahiret için yeterince çalışamıyoruz. Bu evet. Nedeni nedir? Ne yapmalıyız? Demiş bu kardeşimiz. zaten hadis şerif olması lazım. Mustafa kardeşimiz söyledi bugün. Bu hadis şerif, bu hadis şerif bize neyi söyledi? Mesela günümüzde bu hadis şerifi hemen hemen çoğu insan biliyor. diyorlar işte hiç ölmeyecekmiş Anneler gibi. Anneler genelde çocuklara Özellikle namaz kılmayan sadece dünya çalışan Aynen. insanlardan bunu işitebiliyoruz. Arkadaşlar buradaki mesele şu. İnsanın Dünya sevgisi ahirete baskın gelebiliyor. Gerçekten öyle değil. Mesela bakıyorsun evet. insanlar dünyaya gittiği kadar ahiret yurduna iştiyakları yok. Hatta diyor ya onlar bile bile dünya hayatını ahirete tercih ederler. Tamam. Yani tercih etmiyorlar mı kardeşim? Adama diyorsun bak haram faiz, içki haram, zina haram. Ya diyor ki bu zamanda bence öyle değil. Bak kendince bir hüküm çıkardı. Ne oldu? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatına daldı. Halbuki bizim burada yapacağımız şey elbette dünya sevgisi ayetini diyor ki dünyadan nasibini unutma. Ayetini Resul-i Aleyhisselam'a biz de dünya nimetlerinden faydalanacağız. Elbette imkanın varsa arabana bin, evlen, çoğal değil mi? İşte evini düzenleyebilirsin. herkese dünya nimetlerinden faydalan. Zekatını ver, orucunu Refah tut. Refah içinde eşebilirsin. İşe yani bir de. sıkıntı yok. Yani bunlardan kaçarak değil. Aynen. Bunları Allah namına kullanmak güzeldir ama bir de bu Allah namına kullanılmayınca maalesef insanı Allah'tan da alıkoyabiliyor. Yani bu tam aslında e Efendimizin bu noktada bize vermiş olduğu bir ders abi. ağabey. Yani diyor ki işte bak, ahiret için yarın ölecekmiş ki ibadetini yap namazını yap. Biz tam tersi öbür tarafını kendimize dayanak evet. yaparak namaz kılmayan bir adamı kardeşim namaz var şöyle ibadet ahiret var falan hani ibadet edelim falan. Adam tam terslerimi söylüyor. Efendimiz diyor ya. Ölmeyecekmiş gibi çalış. Dünyaya koştur, babam koştur. Bütün teyzeler ve namaz kılmayanlar bu hadis-i şerifi bilir. Aynen. Bunu en temel alırlar. Başka, Başka hadisleri bilmezler. Ayet söylüyorum. Bu hadis diyor. Boşun bu hadis daha güzel. <gülüyor> abi. Abi cennette Allah ile görüşebilecek miyiz? Ben nasıl bir surete sahip olduğunu merak ediyorum. Şimdi. E, hadis-i şeriflerde ahirette ayet söyleyeceğim. Ayetten sonra hadis-i şerif söyleyeceğim. Biz Cenab-ı Hak birebir görüşeceğiz. ayet diyor ki nice yüzler. O gün surur içinde ışıldar, parlar. Rabbine nazır onun cemaline bakmaktır. Kıyamet suresinde o gün bizzat bakı göreceğiz. Hatta Celil Abdullah bin diyor ki biz Resulullah'ın yanında oturuyorduk. O ayın on dördünde aya baktı ve şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sizler bu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Ve onu görmekte kalabalıktan dolayı sıkıntı çekmeyeceksiniz diyor. Yani bizzat inşallah haşir meydanında. Çünkü o gün hak ve batının ayırdığı her şeyin pak Aç apacık olduğu bir meydan evet. orada biz de cennet bakı göreceğiz diyor. Elhamdülillah. Öbür soruya geçelim evet. abi. Yani sen cennet bakı görüşüyorsun ya. Abi şu oraya girmiyor zaten onunla ilgili efsan hadisler var. O evet. okuduğun hadislerden bir tanesi mesela başka bir hadis var abi diyor ki. Sen bunun dersinde yapmıştın bir Aynen bir dersde ben de bu hadis değil de gene başka bir hadis daha var daha uzun ben onu almıştım derste abi mesela diyor ki e, cennetlikler cehennemlikler birbirinden ayrıldıktan sonra dediğin gibi ondan sonra cennetlikler kapılar kapatılır cennet cehennem örnek veriyorum. Cenetliklere Efendimiz de orada şeyi Cenab-ı Hak meleklere görevli melekler abi emreder der ki kullarımla benim aramdaki perdeyi kaldırın. Yeah. Benim onları gördüğüm gibi artık onlar da beni görsün tarzında. Ondan sonra diyor ki insanlar diyor kendi mertebelerine göre yeşil minderler üzerinde mertebelerine göre Cenab-ı Hak'ı e, ruheti cemali <gülüyor> görmek için yükselirler kendi makamlarınca oradan diyor Cenab-ı Hak diyor ruheti cemali ederler. erdiler. Rabbim cenab Hak... görmeyi nasip eylesin Amin, ne kadar Allah, mutluluk inşallah. verici bir şey. Allah. Elhamdülillah. Abi son soru ondan sonra bitireyim daha da uzatmayayım. Abi ahirette kişi sevdiğiyle beraberdir diyorlar. Ben Peygamber Efendimize görüşmek isterim ama herkes benim gibi ister. Bu nasıl olacak? Tamam. Evet. Taş kağıt makas yapacağız. Kime gelsin? <gülüyor> Yapacak <gülüyor> mısın taş kağıt makas? Yapayım abi. Tamam lan gel. <gülüyor> <gülüyor> Bir sıfır. Kırdım. Ay. Kaç kere yaptın <gülüyor> abi? Bu neydi? Makas değil mi? Makas bilmiyorum. kesti. <gülüyor> Kandırma beni. Işte. Bir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bilmiyorsun oynamayı. Tamam. Arkadaşlar. Evet ben kırdım. soru sen daha abi cevaplam. Bu okay. ne sen? Ben cevapladım. Sen... Yoruldun herhalde. Vallahi yoruldum. Tamam. Arkadaşlar burada da ee, evet iyice yayın kendinden gitmeye başladı akış gidiyor taşkanın makasına döndük. E ben de bunu yaparım. Gel kardeşim hoş geldin nasılsın <gülüyor> <gülüyor> Hocam sorularımızı hazırlayın buyur konuş. Olmaz böyle moderatörlük olmaz kardeşim. Evet, evet. arkadaşlar burada da şöyle Üstad Hazretleri bunu e, sözleri 28. sözü Cennet bahsinde anlatıyor arkadaşlar. Mesela diyor ki herkes Efendimiz ve görüşmek ister. Şöyle düşünüyor öbür tarafta bir sofra kurulmuş bir padişah sofranın başına oturmuş sizi oraya davet etmiş benle Mehmet abi gitmişiz oturmuşuz. Fakat benim gözümde arıza var, miyopum ben. Tamam mı? İşte 5 derece miyopum diyelim. Göremiyorum adam akıllı, gözlerinde bulatıklıklar. Ve e, mesela benim e, tanıdığımda var, çok yıllardır abi on çeştinden beri adam sigara içiyor. Adamın artık dilinde alma duyuları var ya, alma bölgede var acıdır, ekşidir, tatlıdır falan. Onlar artık zarar görmüş. E, ne yese saman tadı veriyor. Böyle bir hastalık var mesela. Ee, düşün dilimde de öyle bir hastalık var. Yediğim nimetin tam tadını alamıyorum. Tamam mı? Yediğim yemeğin tam tadını alamıyorum. Mehmet abinin ne gözünde problem var ne dilinde problem var. Bütün alma duyuları falan çalışıyor. O sofraya oturduğumuz zaman ne olur? O padişahı benden daha iyi görür fakat ben de görürüm. Ama kendi göz dereceme göre görürüm. Biraz da ona göre eksik görürüm. Ama aynı padişaha bakıyor oluruz. Önümüzde sofra aynı yemek var. Aynı yemeği yiyor, yiyor oluruz fakat ben daha az lezzet alırım. Aynı bu örnekte olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la herkes görüşecek fakat mertebesi nispetinde. Yeah. Veya şöyle bir tane güneş örneğini veriyor abi. Diyor ki mesela diyor şu anda işte Türkiye'de şu anda gece vakti mesela sabah oldu düşün tamam mı? Ee, sen Şanlıurfa'dan güneşe bakacaksın ben Bursa'dan bakacağım Adem İstanbul'dan bakacak. Hepimiz güneşi olduğumuz yerlerden aynı anda görebilir miyiz? Görebiliriz. Türkiye'deki hatta işte 87 milyon insan hepsi birden güneşe baksa Güneş görebilirler mi? Görebilir. Görebilirler. E peki bu birbirine bir engel oluyor mu? Bir engel teşkil ediyor mu? Hayır. İşte orada biraz daha nurani olduğumuz için şu anki bu maddi cesedimizde değil de bu maddi cesedin de bir nevi nuraniyet kesbettiğini düşün. Bu bedenin de latifelerin açıldığını düşün. Nuraniyet kesbedeceğimizden dolayı nasıl herkes bir anda... Güneşte görüşür ve seninle benim aynı anda görüşmen birbirimize bir engel, bir sıralama teşkil etmez. Elhamdülillah. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da Cenab-ı Hakk'ın rüyeti cemalede inşallah ahirette görüşebileceğiz ağabey. her şey ele almış. Hiç kurtuluşumuz yok arkadaşlar. Aynen. O yüzden her yerden. kaçamazsınız. Her şeyin ispatı var <gülüyor> <gülüyor> diyelim. Elhamdülillah. Abi e, normalde programdan bitiyorum. taşket makasa bile girdiysek artık o tekrardan gül şeyini hatırlat istersen kardeşlerimiz şey muzada fatsınlar. Bizim e, hani şey söylemiştik ya, e, ya bir sorumuz daha vardı. Çok böyle benim böyle aklımda kalan e, ben bugün Burak'a bir vetere gönderdim. Hmm. Ahiretin gerçekten bize bir inanç olarak ne faydası var? Hmm. Ben bugün çalışırken o bana denk geldi. Hatta yıllar önce bu dersi yaptığımda kardeşlerimizin faydası olsun diye. Hani Üstad Hazretleri diyor ya sosyolojik olarak insan ahiretin ne faydası var? Hmm. Ben bir yeri okuyayım. Burak da onu versin, sonra dersimizi bitelim çünkü çok önemli bir yer. Tamam. Yani, i̇lk önce vereceksen mi bakucu. İlk önce istersen e, sen ver, sonra ben orayı, okayim. Soz antrelemiştik. Videomuzu girelim reji. Allah'a hizab olsun ya Allah kitablon o. Allah rahman rahim. Allah müsaade. Evi, kanbel, قلت كلها تعبت جنبي ما ما بركت ما ذكرك الله يا رب العالمين كاتبلك تموت كاتبلك موعد كني كاتب هيك انتي صادق ما عدم فتحيكي الغاشي امامه الطيب هي أنه رب العالمين رولاتو رب العالمين ايش بيكتب اللي بده يموت واللي بده يعيش Hayi El, Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın Risale burada Suriye'de, bu evet, Suriye'de. ben bunu izlediğim zaman gerçekten böyle çok duygulanmıştım. Aynı meseleyi Üstad Hazretleri diyor ki ahiret yurdunun yani haşrın hayat-ı ihtimai ne ü ne faydası var? İnsanlığa ne faydası var? Diyor ki ne ü beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar Yalnız cennet fikriyle ona dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. O suredeki kardeşimizin ailesinin yok olması gibi. Kardeşin Çoğu zaten vefat ediyor. Ve ne diyor? Ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvveti maneviye bulabilirler. Ahiret inancı. Ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizacı ruhlarında o cennet o cennet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 O zayıf bir çarelerin endişeli nazarlarına çarpması, mukavemetleri ve kuvei maneviyeleri Çünkü zayıf bir fıtratta yaratılıyorlar. Annesinin babasının vefat etmesi, kardeşinin vefat etmesi, özellikle de bombalarının altında kalması, o bombaların altında kalması onların o nazik vücutlarını zeber eder. Evet. Kuvei maneviyelerini züriyeber ederek gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak ...ya mahbulup veya divane bir bedbah hayvan olacaktı. Allah Elhamdülillah. Bakın yani bu eser o meseleden yıllar önce yazılmış. Evet. Aynı o çocuğun cümlelerini Üstad diyor ki... Dokuzuncu, şey, ...şualarda 9. ahiret bahsinde faydası ne sosyolojik kuvve olarak? kuvve manevi olur yani. kuvve manevi olmuş. Kardeşlerimiz de gördüler değil mi? Cennette uçtular, evet. kuş oldular. O, Hamdolsun Allah. Çocuk ne diyor? Allah diyor böyle irade etti diyor ya. O çocuktaki iman maalesef olmuş. bizde yok ya. Bak evet. cidden söylüyorum ben bazen... Onu izleyince diyorum ki acaba ben o kadar böyle metin sarsılmadan hani mesela diyor işte iman ona bir hücum edildiği zaman acaba nasıl, nasıl duracak yani nasıl yani. mukavemet edecek işte o kardeşimizin o yaşantısı o duruşu bizlere birer örnek birer ibret Rabbim onun gibi iman etmeyi bizlere nasip Aynen. eylesin elhamdülillah. arkadaşlar Abi. elhamdülillah güzel bir ders oldu Allah Elimizden razı olsun kadar anlattık gerçekten ee, şöyle bir dua ile bitirmek isterim o zaman ee, arkadaşlar Cenab-ı Hak inşallah Ahirette, bizi iman ettiğimiz ahirette, haşredildiğimiz zaman inşallah bizi tek kullarından eylesin. Ve orada gerçekten o buluşmak istediğimiz işte Efendimiz ve Vesselam'dan tuttu. Ben mesela Hazreti Musa'yı çok merak ediyorum. Hazreti İsa'yı, Hazreti İdris Aleyhisselam'ı çok merak ediyorum. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın o güzelliğini çok merak ediyorum. O bütün 124 bin sahabe şeyi, peygamber efendilerimizle ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'den tut, işte Hazreti Uzeyfe'ye kadar, Ebu Hureyre'ye kadar bütün sahabe efendilerimize görüşebilmeyi, Orada birlikte o böyle Yandı skir mi? sofralarında, o böyle rahmet sofralarında buluşup karşılıklı böyle sohbet Yandı. edebilmeyi Cenab-ı cümlemize nasip amin. etsin inşallah. Duamızı amin diyoruz ama arkadaşlar unutmasınlar. Bunu, <gülüyor> notlarını, neydi? notlarını, notlarını en güzel notu bulursam o kardeşe gül suyumuzu göndereceğiz. Aynen. Hakiki. <gülüyor> Hashtag maksat muhabbetle arkadaşlar ee, bekliyoruz. Ve Bu arada arkadaşlar videomuz kaydediliyor. Maksat 114 YouTube kanalında kalıyor. Orada da yorumlara gelirseniz, yorumlara atarsanız çok memnun oluruz. Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Duayla arkadaşlar, duayetini unutmayın.